Merhabalar, hayırlı akşamlar. TV.net'e hoş geldiniz. Soruların peşindeye hoş geldiniz. Bir hafta aradan sonra yeni soruların peşinde ile karşınızdayız. Kiminle elbette her hafta olduğu gibi kıymetli hocamız İhsan Fazlıoğlu ile birlikte. Hocama hoş geldiniz diyeyim. Nasılsınız diye sormadan önce adetimizi tekrar edeyim hocam. Bugün 24.00- Adetimi tekrar evet. edeyim. Bugün <gülüyor> e, miladi 24 Eylül 2022. Hicri 28 Safer 1444. Bunun altını çizeyim. Kıymetli Hocam e, nasılsınız? Teşekkür inşallah? Abi. Aslında gayet e, yorgunum ama sevinçliyim. E, keyfim yerinde biraz. E, hayır olsun. da ha, hayır, hayır. Diyeyim çok ama hayır. öncesinde belki hocam bugün e, biraz üzücü bir haberle güne başladık. Evet. Siz e, sevinçli e, haberimizi söylemeden önce e, anmak isterim Ahmet Özalp e, Allah hocamız. Ahmet evet. E, uzun süredir tedavide görüyordu aslında. E, bugün ebedi evet. yurdumuza uğurladık. Allah rahmet eylesin. Özellikle Osmanlı Türkçesinden e, günümüze kazandırdığı herhalde bir 20 30'a yakın daha da, daha da fazla daha da fazla çalışması var. AMK hayalden tut değil mi? Evet. Hatta yani. makaleler. Sayit Ali Paşa'nın Kütü... çalışmaları tabii tabii TÜBİTAK'ımızda onlar. Ben eee kendisini tanışmıştım da vardır. E, öğrenciliğimizden beri hatta yani bayağı eski bu konularda Öğrencilik demeyeyim de ya, bir, tabii doktora bitince kadar kendi öğrenci kabul ettiğimiz. <gülüyor> <değil misiniz>? Eee <gülüyor> <gülüyor> o açıdan hakikaten e, Türk kültür dünyasına e, çok ciddi katkıları olan klasik metinleri Türkçeye kazandıran e, ve bunu o da başarılı bir şekilde, titiz bir şekilde yapan bir e, hocamız da Allah rahmet eylesin, makamı yani, yani. hali olsun inşallah. Kültür Edebiyat dünyamız e, şu anda belki çok fark etmedi ama çok büyük bir e, değerini, çok çalışkan e, bir adamı... E, evet, çok çalışkandı, doğru. Çünkü, e, üretken bir insandı. Kaybetti. Biraz e, tabii ne olmadı haliyle de bizde e, Bin Bir Gece Masalları e, çalışır mı hoca bizimle? diye pransikte anlattığımız ketebe yayınları hmm. için öyle de bir şey oldu. Rahmet olsun. Amin. Ee, yaptığı çalışmalarla anıyoruz diyeyim hocam. Ee, rahmete vesile olsun diye anıldı. İnşallah. İnşallah. İnşallah. Şimdi sizin e, niye sevinçli olduğunuz? Yok bizimki, bizim işi bizim konularla alakalı değil. Ee, biliyorsun daha önce Halil İbrahim, İbrahim Halil e, Üçer'in editörliğinde. Konya Belediyesi'nin desteklerini bir İslam düşünce atlası çıkartmıştık. 3 evet. cilt, yaklaşık 250'ye yakın meslektaşımız destek vermişti. Hatta uzun süre özellikle bu dönemleme konusunda toplantılar yapmıştık falan. ve sonra 3 ciltlik bir eser çıkmıştı. Gayet de güzel bir kabul görmüştü Evet. Türkiye'de. Bir süre tüm kültür kamuoyu evet. İslam düşünce atlasını konuştu. Sadece Türkiye'de değil e, yurt dışında da tabi tabi ben hatırlıyorum Malezya'dan, Bangladeş'ten, e, Pakistan'dan, Arap dünyasından hatta e, Almanya'dan, e, İran'dan pek çok e, misafir gelmişti sırf bu meseleyi müzakere etmek evet. hatta çevirmek için tercüme etmek e, için. Şeyi de hocam giriş aslında söyleseniz e, İslam düşünce Atlası adıyla yayınlandı. Üç ciltlik böyle devasa şey, bir şey... işti. Fakat yeni bir şeyi de vardı. Üst, üst, onu yok yok ikinci baskı için söylemiyorum onu söyleyeceksiniz. O ilk baskının şey yeni hususiyeti neydi? Bir tarih çalışması gibi değil mi? Hayır hayır değil. değil. Ee, şe dostlarımız şehir, şehir e, kültür, bilim ve sanatı birlikte ele alan. Yani topyekun bir e, İslam e, felsevi bilim hayatının düşüncesinin e, değerli toplu bir resmini çizmekti. E, Belirli kronolojileri oluşturmak. Ama en önemli yeniliği tabii yeni bir dönemlendirme teklif etmesi. Evet. Çünkü dönemlendirme aynı zamanda bir tarih yazıcılığıdır ve sizin kendi geçmişinizde olan ilişkinizi belirler. Eğer A dönemlenmesi yaparsanız kültürel bakarsınız, B yaparsanız öyle bakarsınız. O açıdan biz şu ana kadar yapılmış tüm dönemlendirmeleri burada bir kenara bırakıp yepyeni bir dönemlendirme, dönemlendirme teklif etmiştim. O da tartışıldı. Eleştiriler de oldu. Güzel eleştiriler de geldi. Ama şimdi onun yeni bir baskısı, yeni bir versiyonu hazırlandı. 6 cilt. 3 yani cilt, 6 cilt oldu. Hacmi genişletildi. Hacmi genişletildi ama boşa bir genişleme değil. Hı. Bir kere... E, klasik dönem 2 cilt oldu. Yenilenme dönemi 2 cilt oldu. Muhasebe dönemi ile... E, arayışlar dönemi tekti. Onu ikiye ayrıldık. Hı. Arayışlar döneminin e, şeyi arttı hacmi arttı. Bu şey değil değil mi hocam? Yani üç ciltlik bir çalışma vardı. Bu üç cildin yanında bir üç cilt daha hayır hayır. hayır. Üç cilt de bir, yeniden, üç, gözden tabii, tabii, tabii, tabii. Hmm. yeniden gözden geçirildi. Tabi tabi tabi. Tüm yazılar yeniden gözden geçirildi. Fıkıh hem usulü tabi e, usulü fıkıh özellikle e, ve onun tabi furuğu da var. Eklendi. Dil bilimleri ve dil felsefesi. İslam dünyasında eklendi. Eklendi. Tabii. Hmm. E, i̇lk versiyonda unutulmuş isimler, eserler gelen eleştiriler ve uyarılar dikkate alınarak gözden geçirdi. Maddelerin hepsi yeniden yazıldı. Ondan sonra özellikle arayışlar döneminde Çağdaş İslam düşüncesi Hindistan'da Mısır, şey, Arap dünyasında, en Malay dünyasında, Avrupa'da hatta Çağdaş İslam düşüncesinin Seren Camı üzerine çok ciddi ve güzel yazılar kaleme alındı. Malay dünyası da tabii, tabii, çalışıldı. Tabii. tabii tabii hepsi bir şekilde yazıların içerisinde incelendi. Neler eli alınmış ve e, şey nedir şey baskısı e, ne diyorsunuz ona matbadiyle e, maket maket baskısı geldi ha, o kadar e, tabi tabi şu anda he, matbaada basılıyor şimdi ha tabi tabi eyvallah o, onun için seviştim yani o, somut olarak gördüm hmm. meseleyi ve bu arada yepyeni bir web sayfası hazırlandı. o web sayfası da zaten biraz ağırdı ama olağan bir kirde yok yok bu şu anda çok daha orjinal ee, ve bir de bu versiyon için güzel bir şey yine İbrahim Aliçer e, hocanın organize ettiği düşündüğü bir şey oldu. Önemli isimlerin altına barkodlar yerleştirildi. O barcode'u cep telefonu tuttuğunuzda hemen e, YouTube'dan size diyeyim, İbn-i Heysem. Onun için özel hazırlanmış tabii tabii, video yani. video ama profesyonel hmm. şey değil böyle acemice değil o konuda e, çok ciddi destek alındı. Onlara da teşekkür ediyoruz burada. O açıdan çok güzel bir çalışma oldu başta İbrahim Halisler olmak üzere. İbrahim Hoca çalışıyor Emek veren tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Çıktığı zaman zaten burada güzel bir soruların peşinde. Onu soruların peşinden konu sıkılabiliriz. Üzerine konuşabiliriz. Sevincimin nedeni bu yani. Yoksa başka şey değil. Bu ikinci baskı genişletilmiş ikinci baskıda da Konya Büyükşehir Belediyesi. Baskı demeyelim, versiyon diyorum? Versiyon. Zaten yeni bir 45 kitaptan... baskı yapıldı. Ki Yapıldı zaten. Doğru. Evet. Yine Konya Büyükşehir Belediyesi'nin. Tabii tabii Konya tamam. Büyükşehir Belediyesi. Yani hususen anmak isterim hocam şöyle. Hani, biraz şey duruyor tuhaf e, belediye. Ama e, olağanüstü bir e, çalışmanın arkasında durup. Hakikaten bu ülkede e, yapılmış kıymetli işler listesine girecek bir iş, evet. işi desteklediler. Hakikaten e, Allah razı olsun. Evet. Tabii e, tabii Allah diyeyim ben. razı olsun. Bazen belediyelerimiz evet. yanlış iş yapıyor, evet. Ee, eyvallah, bazen evet. doğru iş yapıyor diyecektim ben. Ama Yok, bazen yanlış iş yapıyorlar. Ee, eyvallah. Evet. Bu hakikaten e, çok heyecan verici hocam. Sevdiklerinizi evet. paylaşmış oldum ben de. Evet. Bir tarih var mı peki? Çıkması ya da satışa? Ee, zannediyorum Ekim'in başlarında tanıtım toplantısı yapılacağına göre Hı -hı. hızlı bir şekilde çıkacak. Evet. Eyvallah. Bunu da ilk defa biz buradan duyurmuş, duyurmuş olduk. olduk, evet. Eyvallah. Hocam şimdi e, o zaman onu da geçtik. Bir e, metin var. Siz zaten biliyorsunuz. Şunu şöyle göstereyim yine. E, kamera görüyordur zannediyorum. Özkan Gözel e, hocamızın, evet. Profesör Özkan Gözel hocamızın Haydiger'in e, varlık ve zamandaki dünya kavramına odaklandığı. Evet. 14 evet. ile 27'nin e, e, evet. şerhini yaptığı bir eser. Eylül ayında bu ay Ketebeden çıktı bu Heidegger'in tabii büyük yankılar uyandıran Tabii eseri. şimdi Heidegger zaten üzerine konuşmaya gerek yok işte nedir olumlu olumsuz taraflarıyla ve düşünce dünyasının felsefe dünyası önemli bir ismi işte nazilerle olan ilişkilerinden tutun getirdiği farklı açılımlar yorumlar kavramlar, kavramlar. tartışılabilir ayrı bir konu onun üzerine girmeyelim ama Özkan Hoca Türkiye'de Heidegger konusunda çalışan çok değerli filozoflarımız var aslında. Yani Bursa'da, İstanbul'da. Özkan Güzel hocamız da onlardan biri. Daha çok Fransız varoluşçuluğu üzerinden, Levinas üzerinden o tarafa geçti. Zaten kendisi bizatihi bir filozof Özkan hoca. Yani çok ciddi kendine has felsefi perspektifi olan ve metinleri olan metinleri olan bir hocamız. Burada da İstanbul Medeni Üniversitesi'nde verdiği yüksek lisans doktora yani sans üstü derslerindeki derslerini bir kitaba dönüştürdü ki hakikaten ben hemen başladım okumaya. Gayet akıcı yani geri anlamak için özellikle Haydegel'in belirli konudaki görüşlerini anlamak için iyi bir giriş kitabı olmuş. E, Türkçe açısından da çok iyi bir zaten Türkçesi var hocanın. O açıdan da gerçekten tebrik ediyorum Özkan Gözeli. Başka eserleri de var Eskan Yani Kendi metinleri de çok önemli. Evet. Onlar da kitabeden çıktı. Yani e, Türkçenin imkanlarını kullanarak ama saf bir etimolojiye, saf bir e, dil oyununa düşmeden e, çağdaş insanın içinde bulunduğu durumu derinle inerek, o metafizik zemine inerek, varlıkla, var olanla, insanla irtibatını kurarak inceleyen önemli metinler. E, üzerinde düşünülmesi ve çalışılması gereken metinler gerçekten. Eyvallah. E, bunu da göstermiş olalım. Kıymetli evet. bir iş. Bunu da kenara koydum hocam. Evet. E, başlıklarımız e, beni şöyle heyecanlandırıyor tabii. Özel isimler geçince, özel isimlere dair hem kendi, ben e, şeyi söylemiştim hocam, e, Harizmi diyoruz, e, Biruni diyor. bir diyoruz. Keşke bunları üzerine müstakil programlar yapsak diye geçen sezonda da konuşmuştuk. Dolayısıyla böyle özel isimleri her önümüze koyduğumuz zaman heyecanlanıyorum. Onların etrafında biraz konuyu saptırma pahasına oralara geldiği zaman olur, olur, dışarı çekmeye çalışacağım. Bugün geçen hafta kaldığımız yer yöntem klasik dönemde bilme evet, biçimleri. Yöntemi üzerine konuştuk. Evet. Ve yöntemi sofizm, mistisizm, skeptizm. Evet arasında usul. Evet, biraz ağır bir başlık oldu. Terimleri kullanma ihtiyacı hissettim. Çünkü kişisel kanaatim e, yeryüzünde insanın bilme faaliyetinin en derin sebebi bu üç kavramdan e, üç kavramı sınır kavram kabul edip e, yolunu bulmak. Çünkü bunlar e, kendinde anlamlı kavramlar. Şüphesiz. Çünkü insan olmanın gereği bunlar. Ama bunları belirli bir yerde tutmak gerekiyor. Yani niye tutmak gerekiyor? Toplumsal hayatı, şehri, bir aradalığı bunlarla kuramıyoruz. Bunlar belki bireysel olarak bireysel olarak çok önemli olabilir. Yani sufizmde de kendinde. Çünkü alışılmış olana Yerleşmiş olana çürüyene itirazı inler aslında sofizim. Bu önemli. Yani sofizm öyle basit bir hadise değil. Ee, bir itirazı taşır içinde. Ee, o da haddini aşınca, hani ha, şey bir şey kendi hakikatinin dışına çıktığında zıddına dönüyor ya. E, Missizm de hakeza. Missizm de kendinde e, bir tecrübedir ama e, Missizm üzerine bir toplum kuramazsınız. Şehir kuramazsınız. Çok özür dileyim evet. hocam böldüm. Ee, burada bu üç kavramı da e, tam bir süreçte oluşan tabii kavramlar ama bir cümle ya da bir birkaç kelimelik bir cümleyle... Bunu aslında burada tanış, konuşmuştuk. Sofizm e, kavramları sınırlarını aşarak kullanmak. A, aşırı hızlı kullanmak demiştim hatırlarsan. Evet. Çok mesela e, basit örnekler verilir. Şeyde Aristoteles'in topikasında işte Hayat acıdır, biber de acıdır. Öyleyse hayat biberdir gibi. Yani çok hızlı kavramların sınırlarını, yargıların sınırlarını çok hızlı kullandığınızda, netleştirmediğinizde, bunları, bunları hızlı bir şekilde gündeme getirdiğinizde o zaman sofizm ortaya çıkıyor. E, neyin ne olduğunu, ya sen de haklısın o da haklı, bu da haklıya dönüşüyor. Hakikat ortadan kayboluyor. İşaret edebileceğin, ölçüt olarak alabileceğin bir ilke kalmıyor sofistlerde. Sofizm biraz bu. Ee, uç tarafı tabii. Mistizm ise kavramların ve yargıların yavaşlatılması. Bir e, amalgam oluşturulması. Bir e, Elik halinde her şey. Orada da sınırlar kalkıyor. Birinde aşırı hızdan kalkıyor. Birinde aşırı yavaşlıktan kalkıyor. Sınır olmadı mı tanım yapamazsın. Hmm. E, i̇sim veremezsin. işaret edemezsin. Yani şöyle düşün, Manava gittin. Orada meyveler Birbirine girginse, bak güzel bir örnek bu. Birbirine girginse, sınır yoksa ne isteyeceksin? Bana portakal ver. Yok ki portakal. işaret edebileceğin bir portakal, bir elma, bir vişne, bir çilek yok, karpuz yok. Her şey birbirine girmiş. Anlatabiliyor muyum? Ee, Sikeptisime doğrudan manavdan şüpheleniyorsun. Yani elma var mı? <gülüyor> Tabii burada entelektüel bir şüpheden bahsediyoruz. Kuşku değil bu. Yani kuşku biraz psikolojik bir şey. O yüzden bunu evet. şüphecilik diye yazmıyor. Şüphecilik demek daha doğru, kuşku değil yani. Onaylırdınız. Ben yani hakkını kuşkuyla. Kuşku şüphe... psikolojik bir şey yani. Birense psikolojik vehim gibi bir şey ama şüphe daha entelektüel, yöntemik bir şey yani yönteme <gülüyor> alakalı. gazali'nin ya da ne bileyim ben descartesin <gülüyor> şüphesi gibi. Şimdi bunları koymamın nedeni şu aslında burada usul kavramını temellendirmek ve özellikle İslam dünyasında da ta Basra ve Kufede yani Bağdat'tan önce. Mas'ta ve Kufet'e hatta Medine'ye de gidebilirsin. Ee, Müslüman entelektüellerin e, durumu güzel mülahaza edip e, usule dayalı bir sistemi, bir perspektifi, bir bakış açısını nasıl kurduklarını vurgulamamız lazım. Çünkü Bağdat'a giderken bu usul bilgisiyle gittiler. Şimdi İslam bilim tarihi, İslam düşünce tarihi, İslam felsefe bilim tarihi çalışmalarında bu atlanıyor. Hemen tercübelerden başlatılıyor her şey. Bu doğru değil. Ha bunu ben de söylemiyorum üstelik onu da söyleyeyim. Biruni söylüyor. Biruni e, İslam dünyasında tercümelerin e, merkezinin Sasani İran yani bugünkü İran ve Hint, Sanskrit dilinden, kültüründen e, Helenistik döneme kaymasını ve dolayısıyla Yunanca metinlere kaymasını Müslümanların ...usul anlayışına bağlıyor. Sasani kültüründe ve Sanskrit kültüründe... ...böyle bir usul vurgusu, usul bilinci olmadığı için... ...edebiyat, hikaye, anlatı, dağınık bilgiler, nedenleme olmadığı için... ...burası çok önemli. Nedenleme yok. İddia var, nedenleme yok. Nedenleme olmayınca delil yok. Bunlar birbirine bağlı şeyler. Hmm. Ee, yani matematikte bile çok güzel ifadeler var. Ama o ifadeler niye öyle, niçin öyle? Yok. Bunu bir yürüyorum. çok güzel anlatır. Hatta e, ben bunu çok tekrar ederim. Zannediyorum El Asar-ül asar Bakiye'de olacak. Şimdi ez, tam hafızamda değil ama e, ya da yok Tahkik Mahalli'nde de olabilir. Hint araştırmalarında, Hintli e, matematikçilere ispat kavramını göstermeye çalıştığında, yani bir geometrik önermenin ya da bir aritmetik ya da bir cebirsel önermenin ispatını onlara aksiyon, efendim, postula, tanım kavramlarını kullanarak ispat etmeye çalıştığında bana böyle aval aval baktılar ve bir süre sonra beni büyücü olarak görmeye başladılar diyor. Bu çok önemli bir nokta. Dolayısıyla bir ürünü bizzat özellikle diyor ki İslam dünyasında e, çünkü ilk tercümeler ilk çeviriler gerçekten sanskritçeden şeyden pehlevicedendir. Sonra sanskritçeden ama uf şey değiştiriliyor sonra. E, aks değiştiriliyor ve Yunanca metinler özellikle Helenistik dönemde yazılmış daha sonra da e, nedir e, ö, klasik Yunan döneminde yazılmış metinler tercüme ediyor. Bunu Olur. şeye bağlıyor. Oradaki eserlerin mantık diliyle ya da matematik diliyle yazılmış olmasının Müslüman usul anlayışına. Çünkü usul de bir algoritmadır. Çok yakın olduğu bakımından. Kişisel kanaatim, fakihlerin, kelamcıların, filozofların, İslam dünyasındaki önemli isimlerin, önemli ekollerin en önemli derdi, İslam toplumunu sofizm, mistizm ve skeptizm üçgenine, şeytan üçgeni den da üçgeni yani. Öyle değil mi? Öyle bir şey var değil mi? Ben buna yani. O üçgene düşmeden okyanusta da rahat dolaşabileceği bir hat oluşturmak, bir güzergah oluşturmak e, ile alakalı. Tamam. Burada hocam bir e, ufak ara. Şöyle e, Sanskritçeden e, ilk çeviriler. Mesela Kelli mesela. Dediniz. Tabii Kelli Vedim'de. Orada bir, ha, şey... İbn çeviriyor Kelli e. çok erken 750'den 60'lar yani. E çeviri gerekçesi. Bunu çok çeşitli nedenleri var. Çeviri gerekçeleri ne olabilir? Yaşadıkları kriz Bunun e, çok çeşitli bir şey. O alanla değil, alakalı. İşte klasik yayıldıkları coğrafyanın kültür bir ona geleceğim. Yani İslam dünyasının yayıldığı coğrafya ile entelektüel ilişkisini 5T kavramıyla özetliyorum ben. Ona geleceğim ama tamam. önce şunu iyi anlamamız lazım. Eee <gülüyor> Usul kavramı, usul kavramı. Onu açalım hocam. Ha. Diğer kavramlar yaptığımız. Usul, ne anlamı ne usulü? Asıl kelimesiyle bir ilgisi tabi var. Asıl e, kelimesiyle ilke de ilkeleri kastettiğiniz zaman asıl ama menheç, yöntemi kastettiğinizde usul. İkisi çünkü usul hmm. belirli ilkelere dayanır. Belirli kabullere dayanır. Belirli varsayımlara dayanır. E, ve usul e, vaz ettiğiniz zaman e, hangi noktadan hangi noktaya nasıl ve niçin gittiğinizi gösterme imkanınız var. Anlamıyor musun? Şimdi baksana güzel bir örnek vereyim. Evet. Takıiddin Raset 1585'te vefat ediyor biliyorsun. İstanbul Hastatıhanesinin kurucusu, 3. Cumhuriyet Dönemi'nin, onun bir optik kitabı var. Nuru Hadakatul Ebsar ve Nevru Hadikatul Enzar böyle o dönemdeki eserler böyle Seciyeli'dir biliyorsun. Seciyeli'dir daha doğrusu. Şimdi optik konularını tartışırken... E, ...küçük bir tarih çeviriyor girişte. Yani bunları kim ele aldı şimdiye kadar? İşte e, fizikçiler, tabiyyün dediği, işte matematikçiler dediği ve İbn-i ...ve Kemahattin Farisi dediği. Ama başkaları da var. Mesela işrakiler vardı. Şimdi çok ilginç, o bilgileri tasvir ederken diyor ki... Bazı ifadeler diyor dava bir gayri delil. Burası çok önemli. Ve isnadın bilâ ta'lil. Şimdi usul bu demek işte. Yani bir delillendiriyorsun. iki gerekçelendiriyorsun. Ta'lil bir şeyin illetini vermek. Gerekçelendirmek. Niçin bu böyle? Öbürü de o niçini vaz ettikten sonra tekil bir olayı anlatırken o niçine nispetle onu e, ...izah ediyorsun. Anlatabildim mi meseleyi? Ee, Mesela bak söylediğinizden sana, daha yakın şu, ama bir, şimdi bir bak örnek daha isteyeceğim. Şöyle bir örnek vereyim sana. Allah gecinden versin. Şimdi sen diyorsun ki kendi kendine ya ben öleceğim. Yani ölmek benim özelliğim. Ya niye öleceğim? Ben ölmesem olur mu? Şimdi ben de sana diyorum ki... Geliyorsun bana diyorsun ki ya... E, insan Hocam ben niye ölümlüyüm ki? Ben sana diyorum ki insan olduğun için. Şimdi bak... E, tekil bir durum. Senin durumun tekil bir durum. Bir özelliğin var. Ölüm özelliği ama bu ölümle özellik. Sana has bir özellik. Acaba bundan kurtulabilir miyim diye düşünüyorsun. Ama ben sana diyorum ki hayır kurtulamazsın. Senin bu özel bir özelliğin. Ölmen zorunlu Öleceksin yani. Niye? Çünkü insansın. Anlatabiliyor mı? Bak ne yaptım? Bir gerekçelendirme yaptım. Onun için kıyas e, mantıkta kıyas nedir? Tüm insanlar ölümlüdür. Bu büyük öncüldür. Ve niçini verir? Ateşine, so ama o, o tekil bir durumdur herhangi bir nesnedeki, tekin nesnedeki özelliği tespit etmek yeterli değil burada. Onun niçinini vermek için de bir büyük öncüle geri gidersin. Sen de rahatlarsın. Ha ben ölümlüyüm, bu bana as bir şey değil. Ben çünkü insanım ya filan dersin. Artık Bu psikolojik bir şeydir de aynı zamanda. Tamam. Burada hemen bir soru hocam usullü tarif etmek için bunu söylüyorsun. Yo bu bu, bu tabii bu usul ama usul tek usul değil bu elbette. Evet. Biraz geri geldim, skepsizdim. Bu verilerden neden şüphe duymayayım hala? He? Bu verilerden neden şüphe duymayayım? Tabii o şüpheciliğin de şimdi ona beni sokma. Üç türü var. Hani nasıl aşıyor e, İslam dünyası? Şimdi bunu aşamayacağım bir nokta var. Kişinin psikolojik neden şeyleri vardır. Ateşin varlığına bile atışın varlığında bile şüphelenir. Ee, onu yakman lazım, elini göstermen lazım ona. Yani anlattım ya sana Sinan Paşa gençken, babası Hızır Bey'le yemek yiyor. Bu şakayıkta anlatılır. Ee, böyle çok derin düşünürken demiş ki, oğlum ne düşünüyorsun? Baba demiş, her şeyden şüpheleniyorum. Şu tencere var mı yok mu? O bile e, şüphe konusu deyince, tencereyi kafasına geçiriyor biliyorsun. Sen şüphelenmeye devam et diyor. <gülüyor> Şüphenin tabii türleri var ama, e, neticede, insanı ikna edecek, insan idrakinin doğasından kaynaklanan e, deliller getirerek bunu yapabilirsin. Ki bu dediğin soru basit bir soru değil. Çünkü öyle e, şüpheciler var ki e, artık şeyler bu konuları karşısına dayanamıyor. Bunları ateşe atmak lazım diyorlar yani. Başka türlü ateşin varlığını onlara gösteremeyiz. Şimdi bu, burada e, ayrı bir program yapabiliriz bunun için. Çok zevkli konudur o. E, hatta şeyde bütün e, klasik metinlerde bak. Bu da bak çok ilginç bir şey. Bütün klasik metinlerde, kelam metinlerinde, hatta akayet metinlerinde önce bilgi mümkün müdür konusu tartışılır. Bu şüpheciliğin içine girer mi? Tabii giriyor değil mi? Zaten onlara cevap veriyorlar. Hmm. Sofistlere, şüphecilere. Yani diyelim ki Razi'nin, Fahreddin Razi'nin kitaplarının hemen hepsi böyle başlar. Bilginin hangi bilginin bugün de böyle. Yani bugün de biz bilginin e, ...mümkün olduğu konusunda tartışırız. Hani... E, Einstein'ın ilginç bir sözü vardı. Diyor ki, insanın evreni bilmesinden daha ilginç olan... ...evrenin bilinebilirliğidir. Yani, hakikaten biz nasıl biliyoruz yani? Biz bir şeyi nasıl bilgiye dönüştürüyoruz? Bu çok ilginç bir nokta. Değil mi? Bunlar bugün de tartışılan şeyler. Ha tabii bugünkü tartışmalar bilginin... ...varlığıyla alakalı değil de... ...o bilginin gerçekliğe mutabık olup olmadığıyla alakalı. Gerçekten biz... Bildiğimiz gerçekliğin kendisi mi yoksa bizim bir kurgumuz mu? Bununla ilgili işte bilimsel realizm dediğimiz bir sürü tartışma var. Onlar da ayrı konu var. Varlığına ilişkin de var yani evrenin dışında tabii var yani, bir şey? Tabii tabii yani şöyle biz evreni biliyoruz da burada bir şüphe yok çünkü bu işimize yarayan bir bilgi var ama bu bilgiyi gerçekten evreni temsil ediyor mu etmiyor mu? Hmm. Evren hakikaten bu bilginin bilgiyle özdeş mi ya da benziyor mu? Yoksa biz evren üzerine ikinci bir evren mi inşa ediyoruz bilgiyle? Bu ayrı konular tabii Bunlar tartışılıyor. Şimdi şunu demek istiyorum. E, usul dediğimiz hadise esas itibariyle bir e, niçini verecek bir delillendirmeyi yapacak şekilde. Hatırlarsanız geçen hafta bunu üzerine durduk. Yani bu e, Yunan'dan başlamıyor. Mezopotamya'dan başlıyor. Bunda ah, Mısır de. var. Anadolu uygarlıkları var. Efendim e, Nedir onun adı? Bilad-ı Şam dediğimiz bölgede Ugaritler, Fenikeliler, İbrahimler var, sonra e, Girit Biken var. Yani yavaş yavaş, hatırlarsan devrim yok. Yavaş yavaş gelişiyor, bilmeyince öyle söylüyorsun. Ve bu sonra e, Perslerin e, Anadolu'ya işgali, bu bölgenin işgalinden sonra kaçan bilginlerin... E, ...özellikle İtalya ve civarı sonra bugünkü Yunanistan'a gelmesiyle ortaya çıkan yeni yapılar... ...ve ortaya bir e, farklı perspektifler, parçalanmış idrakler demiştim hatırlarsan. Evet. Ee, özellikle mantıkçılar çıkıyor ortaya, matematikçiler çıkıyor. İki büyük okul, kimyacılar var. Bunlar ayrı bir okul. Pek çok okul çıkıyor ortaya ama iki tane baskın okul var. Biri mantıkçılar, biri de matematikçiler diyebileceğimiz. Ve bunlar da... E, ha şimdi geri gelmişken şunu söyleyeyim. ya Bugün biz matematik, mantık, astronomi diyoruz ama... Bugünkü içeriği yok yani. hani Lafız aynı da mefhum farklı yani. Mantık dediğimiz zaman burada kastettiğimiz şey bugün... Bugünkü formel mantık değil. Bugün bir sürü mantık çeşidi var. E, o daha çok oradaki mantık daha çok e, nedir? Öz bilgisi. Yani nedir? Şey, o şimdi bunun teknik girmek istemiyorum ama yani biz e, nesnelerin e, değişmeyen özünü... E, bulmak istiyoruz. Bu da onun nedenleriyle alakalıdır. Nitekim Aristoteles bunu söyler yani. Öz bilgisi ile neden bilgisi aynı. Şey ise... E, matematikte benzer bir şekilde form bilgisi demiştik hatırlarsan. Evet. Öz bilgisi biri form bilgisi. Şimdi yine bizim kafi Kafiyeci, Bergamalı Mehmet Kafiyeci'nin kitabı ı Nisep diye bir eseri var. Orada bunu, çok ilginç bir cümle, Elhamdülillahillezhi en'amel insana bilhasebi ve nisebi diye böyle başlıyor. Du'a cümlesi bu. Yani Allah'a hamdolsun ki, yani öyle bir Allah insanın hissep ve niseple mükafatlandırdı. Ne demek? Niseb yani mantıkla, mantıksal düşünme. Çünkü oran-orantı teorisine dayanır. Birinci hmm. öncülük, ikinci öncülük. Bir de hissep, hesapla. Yani matematiksel düşünmeyle. Şimdi bu o kadar yerleşmiş bir zihniyet ki, ...şeyin o dönemdeki iki ana damar, ara damarlar da var. İşte diyelim ki Cabir'in damarı filan. Şimdi bu damarlar, geçen hafta üzerine konuştuk. Mantık önce 6. yüzyılda bir nasıl sönümlenmiş vaziyette. Yani artık öyle büyük ölçekte bunu temsil eden insanlar yok. Öğretmen dediğimiz insanlar var. Matematik bilimler de önce 5. yılda sönümlendiler. Şunun için bunu vuruyorum. İslam dünyası ortaya çıkmaya başlandığında sanıldığı gibi bunlar canlı değil. Yani mesela Osmanlı'nın Batı Avrupa'yla ilişkisi gibi değil. Batı Avrupa gelişiyor, üretiyor. Bilim orada yeni bilim sürekli başkalaşıyor. Bakıyorsun Newtonculuktan aydınlanmaya, aydınlanmadan... Maxwell e, elektromanyetik teoriyi oradan Einstein teorisi Osmanlı yıkılmadan Einstein teorisi çıktı ortaya değil? 1905. Osmanlı 1923. Sürekli bir kanıma var. Peki niye sönümleniyor hocam? Ya yani mesela mantık önümüzde matematik var. Hayır şöyle, var. şöyle. Yani bu... Kitap şöyle sönümleniyor. Ee, özellikle Bizans'ın Hristiyanlaştırılması eee 526'cı yanlış hatırlamıyorsam bu antik okulları kapatması. Bunların bir kısmının ee, İran'a, sahsanelere sığınması filan. Yani hmm. bunun sosyoekonomik, politik bir sürü nedeni var. Şimdi onlar da ayrı bir konu. Ama en nihayetinde bilim tarihinden baktığında, İslam e, bu coğrafyalar yayıldığı zaman böyle çok canlı, Güzel. üst kültür üretimi diyebileceğimiz şey yok. Yani matematik mesela, işte 1500'ler, Papus'un önümü, e, Hipitya filan aynı tarihde. Öğretmenler var, belirli okullarda. ...bunu temsil eden öğretmenler. Ama büyük ölçek üretim yok. Onun için diyoruz ki biz... Yani ...İslam medeniyetinin şeyi... ...başarısı, pek çok başarısı var ama... ...ihyadır mesela. Bu kültçeyi, bu birikimi... ...insanlığın bu hafızası, sönümlenmiş hafızayı... ...yani alev var, şey orada var aslında... ...köz var, evet var ama ateş yanmıyor. Bunu üflemesi, her bakımdan üflemesi... ...son derece bir ihya hareketi. Üstelik diğer tüm dinler ve kültürler için de... Yahu zaten e, saysan 40 yamalı bohça o coğrafya. Akdeniz eski dünya, orta dünya 40 yamalı bohça. Her türlü inanç var, her türlü ırk var, her türlü e, ekonomik organizasyon var. Paramparça bir yer. Siz bunu bir araya getiriyorsunuz ve bunu ihya ediyorsunuz. Ve sonra bunu da genişletiyorsunuz. Felsefe bilim tarihi açısından hocam şeyi söylersiniz değil mi? Ee, İslam'ın gelmediği bir uzayda... İnsanlığın o ana kadarki gelen tüm birikimi buradan bakınca kuvvetle muhtemel taşımayacak. ya Bir kere kitaba çeviriyorsunuz. Kitap yok ki. Kağıt yok. Kağıt Çinlerin kullandığı, Uygurların kullandığı bir şey. Uygurlar ucuz materyalden kağıt yapıyorlar. İpek'ten de olmaz o yani. Çin imparatorları ipekten kağıt kullanıyor. Sadece imparatora has şey onlar. Hmm. Ucuz malzemeden kağıt yapan ilk defa Uygurlar. Ve siz e, Talas Meydan Muazı'ndan sonra bu ustaları önce Buhar'a, Semerkant'a sonra da Bağdat'a gidip fabrikalar kuruyorsunuz. Kağıdı e, yaygınlaştırıyorsunuz. Yani bilgisayar devrimi neyse ya da matbaa ve bilgisayar neyse bunu yapıyorsun aslında. Taşa, toprağa ne bir taşa, toprağa olmaz da kemiğe, efendim parşömene, deriye Aşağıda. yazılı olan metinleri e, kağıda dökü, kitaba dökü. Kitap tabii sabahtan akşama çıkmıyor, kitaba döküyorsunuz. Bu bir kere tek başına yeterli. Yani insanlığın hafızasını kitaba aktarıyorsunuz. Orta Dünyanı ve ben sana bir şey söyleyeyim yani bu, bu, bu biruni'nin söylediklerinden mühem olarak ee, eğer İslam dünyası, Hint dünyasını merkez alarak devam etseydi bundan hiçbir kalmazdı. Çok enteresan. Tabi çünkü onu alıyor, geliştiriyor, zenginleştiriyor, başkalaştırıyor, ekliyor, çıkartıyor, çarpıyor, bölüyor ve dünyaya yayıyor. Başka bir şey yapsaydı onu bileceklerdi yani belki çok çok geç bir dönemde bunlar arkeolojik unsurlar olarak kalırsa o da bulunacaktı hmm. bu kolay bir iş değil Eyvallah. Şimdi hocam yeni geçmeden ara gelmiş ee, ya, o kadar hızlı mı? ufak bir ara dönüşte belki bu üç bilme yöntemi e, İslam dünyasında ya da filozoflar açısından nasıl başladı? üzerine duralım. anlaşıldı ve niye rahatsız olundu? Çünkü şey de vardır ya, her dinin olduğu gibi bu sofizm, İslam'da da bir bölüm insan bunu her... buraya oturdu. Yok, sofizm, yok, sofizmden zaten herkes, o dinle alakası yok. o Bilgiyle alakalı bir şey. Ya, tüm dinlerde, kültürlerde, kumsallaşma tabii, tabii, formu vardı. Evet. Dönüşte burayı inşallah hocam konuşalım. Ufak bir ara, aradan sonra tekrar karşınızda olacağız. Yeniden merhabalar soruların peşinde de yeni soruların peşindeyiz. Ee, bu hafta, bu şeyi hocam müsaade ederseniz e, bu haftaki başlıkları. Çünkü kendi içerisinde bir e, müziği var. <gülüyor> Sen sevdin mi başlığı. Evet yani evet. usul ve algoritma dediniz. Ee, Cabir bin Hayyan'ın e, arayışı, Harizmi'nin hesabı, Meşayilerin teklifleri, kelamcıların itirazları, İbni Heysem'in terkibi, Biruni'nin derdi. Evet. Burada aslında bir e, uzun bir süreci de bir tarafında. Tabii özetlemeye çalışıyor. Özetliyor. E, ama oraya gelmeden önce e, şunu söyleyeyim. Şimdi e, İslam bir yeni din olarak, yeni bir anlam e, değer dünyası olarak vazi diyor. Şiin tartışmayalım. Dolayısıyla İslam'ın anlam önermeleri var e, ve evrene ve insanla ilişkinin tabii, tabii tevhid dediğimiz. Tabii tevhid dediğimiz. Kendine ait bir tanrı tanımlaması var. Bir evren tanımlaması var. Bir insan tanımlaması var. Üçüncünün arasındaki ilişkiyle ilişkin tanımlamaları var. Bunlar e, İslam hayat görüşünün çanağı bunlar. Evet. Yani siz işte yaratıcı kişi tanrı. Yok, ta, yok iken var eden bir tanrı inancınız var. İşte, Başlangıcı olmayan tanrı. tabi Tabii e, evreni yaratıyor çünkü. Yaratılmış bir evren anlayışınız var. İşte tanrı anlayışları üzerine de konuşmak lazım. Tanrı, üç tane Tanrı anlayışı var. Bir köken Tanrı var. Bir mimar Tanrı var. Bir yaratıcı Tanrı var. Bunların hepsinin kendine ait farklı şeyler. Tabii Tanrı alem ilişkisi ona göre belirleniyor. E, tanrı evrenin ilişkisi ona göre belirleniyor. Evren insan ilişkisi ona göre belirleniyor. Tabii, bu Bunlar en temeldeki anlam önermeleriniz. Ve bütün yapıyı ona göre kuruyorsunuz. İslam'ın da kendine göre bunu üzerine tevhid kavramı etrafında, altında topladığımız bir anlam-değer dünyası var, tamam mı? Onunla doğuyor, bir, bir şeyle karşılaşıyor. Ve büyük bir dünya ile karşılaşıyor ama en önemlisi, önemlisi burada, şehir kurmak, toplum kurmak. İslam bir şehir dinidir, bir toplum dinidir. Bir zaman... cadde dinidir, bir çarşı dinidir. Kişisel olarak yaşama kendinde anlamlı olsa da yeterli değildir. Bunun için usul, hani usul nedir diyoruz? Usul, şehir kurmak için elzem olan bir şey. Ne demek usul? Denetlenebilir. Efendim tekrar edilebilir, gösterilebilir bilgiyle iş göreceksin. Anlatabiliyor muyum? Mistik, sır olmayacak. Bak sır, klasik metinlerimizde ilk dönem İslam metinine sır aklın zıddıdır. Bak buraya dikkat. Aklın zıddı olarak sır, sekret, okült kelimesini kullanırlar. Hmm. Çünkü sır nedenlenemeyen bir yapı. Birden çıkar, birden kaybolur ve o bilgiye bazıları sahip olabilir. Halbuki bazılarının sahip olduğu bir bilgi denetlenebilir, tekrar edilebilir, gösterilebilir bilgi değil. Anlatabildim mi? Usul, bilgin usulüne vurulması, dökülmesi kaynağı itibariyle değil. Sen yine mistik tecrübenle ya da ne bileyim içine doğsun ilan farkı değil. ifadesi usulü olacak tamam mı? Dolayısıyla şehri kuracağız bunun üzerine. İnsanlar buna göre ilzam edici olacak. Bak ilham bir bilgi türü olabilir ama beni ilzam etmez. Çünkü ben onu... Nereden geldiğini, nasıl geldiğini, niye öyle bir şey istiyor benden? Bu seninle alakalı bir şey olabilir. Seni bağlayabilir. Yani. Ama toplumu bağlamaz. Hmm. Dolayısıyla şehri kurmak için usuli bilgiye ihtiyacımız var. Nitekim dikkat et. Usul İslam dünyasında yeni kurulan iki şehirde, yeni kurulan iki şehirde ortaya çıkıyor. Basra ve Kufe. Hz. Hmm. Ali'nin, Hz. Ömer'in, Hz. Ayşe'nin ve e, Abdullah bin Mesud'un, Hz. Abdullah... Bunların ürettiği fikriyatın sentezlenmesiyle ortaya çıkan bir şeydir. Usul. Ve İslam dünyasında bastı ve kuvveti bu usul çıktığı için, bu usul zihniyeti oluştuğu için bir ürünün de değil, Bağdat'a gittiklerinde bir sıkıntı yok yani. Yoksa o büyük kültür karşısında ezilirlerdi. Yani Bağdat'ta yapılan eser tercümelerini, hani 30 yılımı verdiğim için çok iyi biliyorum, ezilir kalırsın altlarında. Öyle az iş değil o. Çünkü Milattan önce 2000'den itibaren başlayan, Akdeniz dünyasının birikimiyle müsa. Şimdi İslam dünyası, klasik dünya büyük oranda böyledir ama yayıldığı coğrafyayı tevarüs ediyor. Yani miras olarak alıyor, yok etmezler. Klasik kültürler, yayıldıkları coğrafya mirasçısıdırlar. Ekonomik, politik fark etmez. Tevarüs eder. Sonra onları temellik eden mülkiyetine geçiriyor. Tabii bu mülkiyet şey öyle rastgele değil. Sonra temessül ediyor, özümsüyor. Çok çeşitli nedenleri. Sonra da tercüme ve telif yapıyor. Bunlar aynı anda oluyor. Lineer, çizgisel, önce bu, sonra bu değil. Aynı anda oluyor. Şimdi burada kurulan usul... Buyurun evet. hocam yine Buyur. şöyle. Bu şeye güzel girdik. İslam'ın bir anlam değer çanağı ve dünyası vardı. Kendi teklifleri ve kendi sözü. Tabii. Tarihe çıktı. Yine anlam önermeleri vardı. Hatırlarsan geçen ne dedik? Bizim anlam önermelerimiz var. Bizim metafiziğimizden, hayat görüşümüzden gene bir de... Gerçeklik, her türlü gerçeklikle ilgili verilerimiz var. Bunlarla ilişki Açıklama önermeleri, kurs falan uzun uzun anlattık. Bunu tekrar etmeyeyim var zaten. Tamam. Şimdi bu böyle çıktı. Bir, bir bilme yöntemi olarak hı hı. az önce saydığımız e, başlıklar. Hı hı. Bunlardan mı? Geleceğim onlara. Heh, onlara geleceğim. Yine öyleyken. Mesela şehir de var. Yok ama şimdi sizin anlam önermelerinizle gerçeklik arasında kuracağınız itibat farklı olabilir. Şimdi hemen söyleyeyim, tabii mi? kelamcılar farklı bir yöntem kuruyorlar. Kelamcılarla, e, diyelim ki filozofların ya da e, matematiklerin anlam önermeleri farklı değil. Ama o anlam önermeleri, yorumlamaları ve ve gerçeklikle onu irtibatlandırmaları farklı. Dolayısıyla yöntem farklı yani. Hmm. Anlatabiliyor ama Ama her biri bunun hangi kavramlara, hangi ilkelere göre yaptığını, Adım adım bize gösteriyor. Çünkü yöntemli bilginin amacı ya da özelliği e, algoritmaya benzer bu bak. Bunu daha önce de burada tanımlamış olabiliriz ama algoritma nedir? E, değişkenleriniz masada olacak. Tanımlanmış değişkenleriniz. Sonra işlemleriniz tanımlanmış olacak. Yine onlar da masada olacak. Görünür olacak onlar. Sonra bunların süreçleri yine görünür olacak. Masada olacak. Sonuç ...görünür olacak, ortada olacak. Ve bu sonuç tekrar edilebilir olacak. Yüzyıl sonra da tekrar edebilirsin. O anda da sakılıp takılıp sökülecek yani. Sökülüp takılacak. Denetlemeye açık olacak. Eleştiriye açık olacak. Buna ben yani algoritma olacağım. Matematikten şu örneği verebilirim. Basit bir örnek. Şimdi 5 ve 2. Bunlar nedir? Değişkendir. Artı çarpı işlemdir. 5 artı 2 ya da 5 çarpı 2... Başka süreçtir. Sadece. Sonuç 10 ya da 7'dir. Çarparsan 10'dur. Böyle toplarsan 7'dir. Sonuç da ortada. Sen bunu evinde de tekrar edebilirsin. 500'ü sonra da tekrar edebilirsin. Kavramlar net açık. Çünkü usulü düşünce kavramsaldır. Nedenseldir. Yöntemseldir. Tekrar edebilirdir. Tamam mı? Ee, onun için sır yok burada. Akıl kelimesinin bağlamak olması bununla alakalı. Çünkü sır bağlanmaz. Sır bir hamur gibidir. Ama kavramları birbirine bağlayabilirsin. Nettir, işaret edebilirler. Yargıları birbirine bağlayabilirsin. Akıl bağlamak ya. Evet. Ha. Peki bu tarihin belli bir yerinde ortaya çıkmış bir şey. İnsanoğlu. İnsanoğlunun öncesinde ne yapıyor? Hayır, hepsi var. Ben İslam'dan bahsediyorum. Mezopotamya'da da bu var. Yunan'da da bu var canım. Yani orada da yöntemli düşünme var. Ya. Yöntemin tarzı farklı olabilir. Şimdi İslam burada bunu kendi anlam önermeleriyle ilişkilendirecek. Hmm. Anlıyor musun? Ve... Bir sürü yöntem çıkıyor. İşte yöntemleri bak ben sana hızlıca sayayım sonra bunların üzerine konuşalım. Bir kelami yöntem var. Ha bu yöntemlerin de kendinde alt grupları var. Tamam mı? Sonra meşya yöntem var. Bunun da kendine alt grupları var. E sonra talimi yöntem var. Bunun da alt grupları var. Sonra hisabi yöntem çıkacak. Bence İslam dünyasında e, bizim konuştuğumuz konu çerçevesinde en önemli yöntemlerden bir hisabi yöntemdir. harizminin İcadet-i derken bugünkü aritmeti anlamayalım. Bu Şi'in söylediği, kafiyecinin dediği ya elhamdülillah leze en amel insana bil <gülüyor> Hisebi. Sonra İbn-i terkibi terkebi yöntemi var. Biruni'nin e, kendince geliştirdiği bir yöntem var. Akabinde işraki yöntem çıkacak. Akabinde irfanı yöntem çıkacak. Bir de Cabir'in kimyevi yöntemi var. Başka yöntemler de bulabilirsiniz zorlarsanız. Ve bunların alt grupları var. Yani öyle kolay bir iş değil bu, mı? tek bir yöntem değil. Ama bunların en önemli özelliği, bak bugün üzerinden de konuşabiliyoruz bunların. Hmm. Yani bu yöntemlerin biraz önce bahsettiğim algoritmik yapıları, onlar üzerine bizim konuşmamızı, tartışmamızı, eleştirmemizi, hatta belki onları becerebilirsek çoğaltmamızı ya da tadil etmemizi, dönüştürmemizi mümkün kuluyor. Mı? Şimdi burada şunu vurgulamak lazım, bunlar yöntemler üzerine tek tek konuşmadan. Şimdi ha bir de bunların hiçbirini yapmayabilirsin. Şimdi onu da söyleyeyim yeri gelmişken şimdi hatırladım. Şimdi klasik ta Yunan'da başlayan bir teorya-historya ayrımı var. Teorya biraz önce anlattığım nazari bilme. Yani yöntemli bilme, illetli, nedenli bilme. Anlatabiliyor muyum? Bir de historia var. Araştırma, malzeme toplama demek. İslam dünyası da var bu şeyler. Acayip ve karayip kitapları. Yani nedir? Fiziksel gerçekliği toplarsın, bitkileri toplarsın bir araya. Bitkileri tasvir eder, nitelikler alır ama niçin aynıdır? Hiçbir fikrin yok. Nedenlemeden bilgileri marifet diyoruz biz bunlara, ilim değil. Marifetle de tekil bilgiler. Bu tekil bilgileri kaydedersin. Mesela işte gül çiçeği resmini çizersin, dersin ki kırmızı renktir. İşte gül 30 tane gül türü var, sarısı var, şuyu var. Ama niçin gül? Gün e, niçin vardır ya da niçin sarıdır, niçin şu özel. Herhangi bir nedenleme yapmadan, e, gerçekliklere ilişkin malzemeyi alt alta koymana historia diyorlar. Bu konuyla ilgili Eyüp Çorak'ın güzel bir kitabı çıktı. Historia. E, tam adı da bu. Ha, şimdi onu da söylemiş olayım. İslam dünyasında böyle eserler var. Ama bizim ilim dediğimiz yani hakiki bilgi dediğimiz bu nedenlenmiş, niçenmiş. Şimdi burada şuna dikkat edeceğiz. Şimdi modern çalışmalar... Bir parantez açayım mı tekrar? Buyur. Nedenliyem, nedenlemek için yola çıktığım, arzu ettiğim, istediğim ama nedenleyemediğim. İşte onları acayip ve garayip diye bir kenara koyuyor. Bir çor, çuval var. Elindeki yöntem. Bugün için de bu böyle. Bugün her yöntem her şeyi açıklayamıyor. Zaten yöntemin açıklayamadıkları, açıkladıklarından fazla olursa o yöntem şüphe konusu kılınıyor. tartışma konusu kılınıyor. Yanlış nedenlediğim, Yanlış nedenlediğini yine senin... Dışındaki bir yöntem sana göstermeksi lazım burada yanlış yapıyorsun. yanlışlarına tabii, kadar tabi geçerli olur. Şimdi tamam. acayip, çok güzel aslında bir konuya geldin. Acayip ve garayip kitapları var bizde belli bir yüzyıldan sonra. Bunlar şu demek yani. Nedenleyemiyoruz. Acayip ne demek acayip? Orada duruyor, varlığı orada ama niye öyle bilmiyoruz. onu Ona bir şey ver. Garayip ise istisnai demek, garip. Yani alışık olduğumuz nedenlemenin dışında ama olmuş orada duruyor. Onu da garip diyoruz. Yani şu anda henüz açıklayamıyoruz gibi pek çok şeyimiz var böyle. Ha bunlar şu açıdan önemli. İnsan merakın ufkunu gösteriyor bunlar. Ve bir de mistizme götürüyorlar. Bak her bilimin mistizmi vardır. Bugün de var. Kuantum mistizmi, kozmolojik mistizm var tabii. Niye? Matematiğin var mı? Hep, hepsini var. Ooo hem de ne biçim. Gir internete ha, aç. Hermetika, ki, Pythagoryan ise... gelenek, kabalist gelenek olmaz olur mu? Hmm. Niçin ama bu çok kötü bir şey değil bu insani bir şey. Şu İnsanla ilgili evet. Siz enizde bir yöntem var. O yöntemle matematiğe gerçekliği açık diyorsunuz. Belli bir yerde tükeniyor bu. Ama insan aklı soru sormayı bırakmıyor merak. Akılda müvehime, tahayyül gücünüz niye böyle, niçin böyle? Oradan bir sürü şey uyduruyor ama bugün sizin eee tahayyülünüzle vehim gücünüzle elde ettiğiniz sorduğunuz birçok çok soru 100 yıl sonra akli bir soruya dönüştürülüp mesela bak Bugün kozmolojinin önemli ilkelerinden biri evren genişliyor. Halbuki bunun ilk sorduklarında bilimsel kabul edilmedi bu bunu. Çünkü bir protestan baba, papaz sormuştu. Einstein bile bu soruyu bilimsel kabul etmediği için dikkate almadı. Evren niye, e, şu, ne, niye? soru şuydu. E, güneşten daha büyük yıldızlar var. Niçin onların ışınları dünyaya gelmiyor, ışıkları dünyaya gelmiyor, güneşinki geliyor. Bu evrenin genişlemesiyle alakalı. Sonra... Bir süre sonra e, kozmoloji ilkesi sahne geldi. Tarihte böyle çok örnek var bilim tarihinde. Anlatabiliyor muyum? Ee, Orada mesela evren nereye genişliyor sorusunun cevabını veremiyorum. Veremediğim yerde... Başka bir misli zim üretirsin mislizim tabii. E, ama bu dediğim gibi insan aklının insan idrakinin en genel anlamıyla vehim gücünün e, hayal gücünün neyse durdurulamaz bir şey bu. Tabii. Merakı işte bu yani. Siz şimdi Bing, Bing, Bing diyorsun bilmekten Bing, Bing, önce ne vardı? Hadi bakalım düşün. Etrafında o zaman mistisizm yapılan en büyük ve derin şey Tanrı kavramı. E, şimdi onla da akli olarak da düşünebilirsin orada. E, mistik mistik mistik formasyonla da düşünebilirsin. O da mümkün. E, hmm. Nitekim şimdi bunu da şimdi şöyle bir tarz var şey sosyal medyada e, fensifi teizm. ya bu vardı eskiden beri. Yani bizim Kenan kitaplarında. Tanrı hakkında akli düşünme ve semiyi düşünmediği iki farklı ilahiyat var zaten. Yani bu yeni keşfetmişler gibi konuşuyorlar. Neyse orayı geçeyim. Şimdi e, şunu söyleyeceğim yalnız. Şimdi siz yepyeni bir anlam değer dünyasına sahipsiniz dedik ya. Ve buradan hareketi anlam yönelmeleri ifadelendiriyorsunuz. Farklı farklı. Ben farklı ifadem, sen farklı ifadem. Yani şunu söyleyeyim. İnanç düzeyinde, inanç düzeyinde, akide düzeyinde ya da teknik dilimle, İbn-i Sina'yla ya da Meşrail'lerle, öyle değil Meşrail'lerle, Kilamcılar'la, e, Cabir bin Hayyan'la, İbn-i İslam'la, hiç kimsenin aslında bir farkı yok. Hepsi akidevi olarak aynı şeylere inanıyor ama bunun ifadelendirilmesi ve bunun gerçeklikle olan e, irtibatını kurma, o yöntem farklılığı değiştiriyor meseleleri. Peki özneye yüklediğimiz e, kudret anlam değişince değil okul? mi? Yani şöyle birinde bir tanrı tasavvuru var. Diğerinde başka bir Tanrı tasavvuru var. Hayır. Hepsi e, İslam'ın tanımladığı Tanrı'ya inanıyor. Fakat onun mesela İslam'la olan, insanla olan ilişkisini, alemle olan ilişkisini farklı ifadelendiriyor. En nihayetinde Allah evreni yarattı. Bak şöyle düşün bir örnek vereyim sana. Tanrı evreni yok iken yarattı. Ama bu yaratma nedir, yok iken nedir, zaman nedir, mekan nedir bunların yorumu farklı olunca o epistemik tasavvur da farklı oluyor. Bilgi tasavvuru. Yar, yarattı merkez nasılı... Bak ama şeyde felsefi izahta ama sorsan Allah'ın yarat, inanıyorum der sana. Anlıyor musun? O başka bir yani inanç akide düzeyinde ki inançlarla o akideden hareket ederek e, senin açıklama önermelerini geliştirmen, gerçekliği tasvir etmen farklı. Evet. Bu şunun için söyledim bunu. Batı, tekfir etmeyin. Batı dünya, hayır hayır. Ya ben öyle basit bakmıyorum olayına. Evet. Batı onlar da olacak. Çatışma olacak. Batı dünyasındaki bir yer, Katolik dünyayı kastediyorum gibi e, ilahi olanı beşeri olandan hareketle temellendirmedi bizimkiler. Ama açıklamaya çalıştılar. Yani herkes kendi yöntemini esas alıp ilahi olanı açıklamaya çalıştı ama temellendirmedi. Çünkü e, ne demişti? ilkeniydi. Hiçbir zaman biz e, ilahi olanı ya, şeyle ııı e, nedir? Fiziksel olanlar hareket edilir. Temellendiremeyiz. Ama kendi yöntemim içerisinde açıklayabilirim. İslam, Tersi de doğru değil. İslam bunu söyledi. Hayır hayır. Tecrüb, İslami, İslam dünyası diye tecrübe böyle. Şimdi hmm. bu şeyi şey çok özür Başka bir alan ama. Katolikler e, niye öyle bir... Tek çuvalları vardı. Gereksiz ve şey... Evet, şöyle, bir... tek bir kurum vardı. Tek bir çuval vardı. Her şey işine koydular. Bizde çuvallar farklı. Meşşahi çuval, Kelami çuval, Kelami çuvalında farklı çuvallar var. <gülüyor> Yöntemler yani. İşraki çuval, çuvallar farklı. Ve bunları bir şeye icbar eden, tek bir düşünceye, tek bir icbar eden bir güç yok. Evet. Yöntem dahilinde olmak kaydıyla, e, hesabı verilebilirliği olmak kaydıyla herkes düşüncesinde şerbest. Hı. Ben bunu daha önce de söyledim sana belki. İmam Maturid'in Tevila'da Kur'an'da bunu söylüyor. Yöntemini vaz sonra, sen istediğin tefsiri bile yapabilirsin. Evet. Gayet kolay ama onu yeni ikame etmeyeceksin. Kur'an-ı Kerim yeni o tefsiri ikame etmeyeceksin. Bu nübüvvetle alakalı. Bizde çünkü nübüvvet bitti peygamber öldü. Vahiy kitap ortada. Bu kitabın yorumu alimlerin elinde. Öbür tarafta kilise devamlı vahiy alıyor zaten. Tanrı'yı temsil ediyor yani. Bunu anlamak lazım. Şimdi ikinci bir mesele de çok karıştırılan şimdi görüyorum ben ötede beri de işte astronomi eleştirdi Müslümanlar. Bir kere astronomi bugünkü astronomi değil. Yani bunun mefhumunu anlamadan... ...ezbere konuşuyor arkadaşlar. Astroloji ee, mi? Hayır hayır. Ya astroloji başka bir şey. Ya da rasatane diyor. Bugünkü rasatane, hmm. kandir rasatanesini anlıyor arkadaş. Değil yani. O dönemin bütününü bilmeden... ...bu işi anlayamazsın. Şimdi... ...o dönemde astronomi dediğinde aldığı mirasciyetinden... ...gökyüzündeki cisimleri... ...ilah kabul eden bir sürü yaklaşım var. Sabileri var, şuyu var, buyu var. Anlatabiliyor muyum? Şimdi... Ee, Razi'nin güzel bir taslifi var. İlmül Heyye yani astronomi. E, altı feçeden ele alınır diyor. Bak şimdi. Çünkü dönemin tabiatı bunu gerektiriyor. Bugün için bunun bir anlamı yok pek çoğunun. Sen bugün mesela bir e, İstanbul Üniversitesi ya da İstanbul Medeniyet Üniversitesi astronomi bölümünde bir profesör çıkıp dese ki arkadaşlar e, gökyüzümlerinin hepsi ilahidir biz onları tapacağız dese ne yapar pozitivist bilim e, arkadaşlarımız? Kıyameti koparırlar. İşteki Müslümanlar da kıyameti koparıyor işte. Bu neresi suç? Neresi yanlış? Tamam. Şimdi sen Çok ama şimdi, tamam mı? Evet. Anlamayınca böyle oluyor işte. Şimdi diyor ki Gazali, bir, Astronomi bize mahlukatın Cenab-ı Hakk'ın varlığına delaleti açısından yardım eder. Doğru mu? Doğru. Evet. Yani çünkü biz evrene baktığımız zaman alem Allah'a eter. Bunu okumak diyor farzdır o zaman diyor. Bir. İkincisi vakit tayini konusunda ne işimize yarar. Evet, bunu da okumak gerekir. Sonra teorik astronomi gökyüzü cisimleri nasıl hareket eder? Aralarındaki uzaklık yakınlık ilişkisi nedir? E, bu da bilimdir diyor zaten. Burada bir sıkıntı yok. Etti sana üç. Dördüncüsü e, gökyüzü cisimlerin yeryüzüne tesir etmesi bakımından, müessir olmaları bakımından... Çünkü güneş olmadan ışık olmaz, ışık olmadan evren, yeryüzünde hayat olmaz. E bu dışarıda bir sıkıntı yoktu, müessir olmaları. Tabi burada nedensellik ilişkisi bir tab değil, özsel değil, bir ade. Yani ne demek bu? Şu demek, buraya da dikkat etmek gerekiyor. Burada çok yanlış yorumluyoruz. Klasik gelenekte yani İslam dünyasının miras aldığı gelenekte e, nesnelerin özlerinden kaynaklanan güçler var. İslam da diyor ki hayır, nesnenin özleni değil, neslin ilişkilerinden kaynaklanan zorunluluklar vardır. Bu ikisi birbirinden farklı. Tamam. Mı? Bu e, İslam filozoflarından e, bunu söyleyen kimse yok mu? Var. İşte, canım, bu Kenan, Felsefe nes... geniş düşün şimdi. Sen şeyi ha, O mekanizmayı. fotoğrafı söyle. Işte, o mekanizmayı farklı şekilde yorumlayacaklar, e, ama tabii miras aldıkları gibi söylemiyorlar. Ee, müessir kelimesini kullanayım. Bak şimdi şu, şu müessire bir ade la tab. Bu çok önemli. O da tab tabiat demek değil. Özsel olmak demek. Yani e, iki şeyin birbiriyle olan ilişkisi ikisinin özüyle alakalı. O klasik. Uzun uzun anlatmak lazım bunu ama, ama ilişkilerinin yani pamukla ateşin ilişkilerinden kaynaklanan bir e, zorunluluk var. Bu tesir deniyor buna. E, bir de İkisinin özünden kaynaklanan bir şey var. Bu ikisinin özünden kaynaklanmasının sebebi şu. müdebir güç oluyor. Fail güç oluyor. Dolayısıyla Tanrı oluyorlar. Hı -hı. Hatırlıyor musun? Fail oluyor. Tabii olabilir. tabii diyor ki mesela. Hatta Gaza şey diyor. Bir tap tesir olsa olur mu diyor. Olur diyor. Sıkıntı değil bu diyor bizim için. Çünkü onun özünde tesir etme gücü olabilir. Neticede onu Tanrı yaratmıştır. Ama bir olamaz diyor. İşte astronomide karşı çıkılan bu gayet de bugün de karşı çıkarsın sen canım. Yani Jüpiter Tanrı'dır diyen bir astronoma karşı çıkmaz mı kimse? E bu kadar basit. Yani orada farklı bir metafizik, farklı bir ontoloji, farklı bir hatta inanç, din anlayışı var. Bunları ayırmadan, tasdif etmeden, bunların hepsini tasdif edeceksin. Razi'nin yaptığı gibi. E eleştirilen şey ne? Anlam önermeleri... Gayet doğal. Şimdi şöyle düşün. Açtın sen Aristoteles'in fizikasını önüne koydun. Aristoteles'in fizikasının dayandığı Tanrı anlayışı hareket etmeyin ilk hareket ettirici. Ve bunu gayet doğal Aristoteles'in yaptığı tüm fizik yapmayı buna bağlamış. Bu metafizliğe bağlamış. E sen Müslümansın. Sen yaratıcı bir Tanrı fikrine sahipsin. Değil mi? Önce bunu temellendiriyor i̇bn Sina. Bunu i̇bn Sina yapıyor i̇bn Sina neyi gösteriyor bize? Diyor ki hareket etmeyen, ilk hareket ettirici, Tanrı anlayışı fiziğin zorunlu bir zemini değildir. Buraya ben yaratıcı Tanrı'yı koyarım, koyuyor. Evet, evet. Diğer fizik önermeler, fizik zaten onlara yani ne yapacaksın ki sen? Fizik, işte o ki fizik o. Ve üçüncü aşamada da bu şekilde fizik yapılacağı da gösteriyor. Anlatabiliyor muyum? Ya bunları anlamadan, bu ayrımları yapmadan, matematik bilmeden, fizik bilmeden o dönemi kastediyorum, optiğini bilmeden şu... Ezbere konuşmamak lazım. Bugünkü mefhumlarla hareket etmemek gerekiyor. Eyvallah. Bilmiyorum anlatabildim mi? Hemen hemen olalım. Çok net hocam. Şeyinizi de anladım hani. Can sıkıntınızı da anladım ama bu önüne geçilebilecek bir şey değil. Yine çünkü birileri çıkıp. Canım bizde herkes konuşuyor. Bilen bilmeyen konuşuyor. Şimdi bakın. Belli bir alanda. Şimdi ben sana bir biraz rahatlatayım. Şimdi bir program vardı TRT2'de. İşte TRT2'de diyorum eski TRT'de. Adını bir hatırlamıyorum. Ee, şehir şehir. Anadolu mu ne böyle bir şey? Bir hanım hmm. yapardı. Trabzon'da benim hemşehrim iki dağı birleştiren bir köprü yapmış. Altta nehir akıyor ama köprü sanat eseri. Hmm. O, ben bunu hiç unutmuyorum. Şimdi o Köprünün ortasında duruyor bu program yapan han hanımefendi. Kim yaptı bunu diyor. Diyorlar ki bizim Temel dayı. Temel dayı çağırıyorlar. Diyor ki Temel dayı diyor ya ne kadar güzel bir şey yapmışsın. işte estetik. Bunu nasıl yaptın? Şey bekliyor tabi. Kızım diyor ben diyor 40 yıldır Of'la Trabzon arasında taksi şoförlüğü yapıyorum. Çok zor tabi diyor. Ben ne alakası var yani köprüyle alakalı bir soru sormuş halbuki. Tekrar bir türlü konuyu hep Şimdi şunu demek istiyor temelde. Ben bu, o tarihteki en zor işi yapıyorum. Bu ne ki demek istiyor aslında. Ama bunu bu şekilde ifade etti. Ben hemşerim olduğu için bunu anlıyorum. Hmm. Şimdi Türkiye'de hakiki anlamıyla bilim yapan bir insan diyelim ki adam ne, neci olsun e, dahiliyeci olsun tıp doktoru olsun. Bir iş yapmanın ne olduğunu bilen bir insan başka bir işin ne olduğunu anlar. Ama bizde adam A uzmanı B konusunda ahkam kesiyor. Bu, e... Bu nereden kaynaklanıyor? Bizim e, bilgilerimizin çoğu henüz şey seviyesinde. E, e, e, informasyon seviyesinde. Ya yani Bilme nedir? Bilmenin yöntemi nedir? Bir şey nasıl bilinir? Bir şeyi bilmek ne demektir konusunda bir fikrimiz yok. İşin felsefesi konusunda bir fikrimiz yok. Onun için hep söylüyor işte Elmalı, Amdi Yazır. Felsefe, farsa Müslümanlara farz. Bu felsefi... Düşünmek ya bu işin analizini, bunun zeminini yakalamak lazım. Sevgilerine göre bir adam falanca düşünürü seviyor. Diyor ki her şeyi o buldu. Yazıyor bunu koca koca adam. Ön, ön, ön, İmvanın önünde de profesör var ya. internete gir bak bulursun ya. Anlatabiliyor muyum? E, o zaman bu, hangi, vatandaşla, vatandaş işini yapıyorsan, vatandaşlarla yapıyorsan, bizim meselemiz entelektüellerde okumuş dediğimiz kesimde. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla biz e, bir şeyi bilmek ne demektir? Tarihsel bilgiyi analiz etmek ne demektir? Hangi yönteme göre yapılır? O özellikleri nelerdir? Tarihin nesneleri nedir? Tarihin ontolojisi nedir? Epistemolojisi ona göre belirleniyor çünkü. Nesneyi tanımlamadan o nesnenin bilgisine ilişkin bir kanaat elde edemezsin ki. Dolayısıyla çıkıyor, konuşuyor vatandaş. E, bugünkü kaygılarına, bugünkü nefretlerine, bugünkü beklentilerine göre. Öyle değil. Yani tarihi sen değiştiremesin olan oldu yani. Şimdi neyse, her bilim için bu geçerli. Çünkü Bir de İslam dünyası şey değil ki böyle, tek düze değil ki almışsın, devamlı gelişiyor bu. Coğrafyalar farklı. Böyle tek başlık altında her şey aynı. İslam matematiği dediğinde her yerde aynı şey oluyor değil bazı yerlerde başka şey oluyor, bazı yerlerde başka şeyler oluyor. Bunları tek tek görmek lazım. Şimdi burada e, yöntem meselesine tekrar dönelim. Bu şey esas ama hocam yani bir tarafıyla da az önce söylediğinize ilişkin e, çuval örneğini de vermiştiniz. Burada bir sürü farklı sadece mesleilerde e bilgi bu ya. Bir sürü yeni başka yorum var. Bu yekpare tek bir tanım değişiyor da sonra ileride onu da söyleyeyim. Süreç içeriz. Tabii sabahtana işraki yöntem 13. yüzyılda çıkıyor. Şimdi 13 12. yüzyılın sonunda çıkıyor. İrfani yöntem 13. yüzyılın sonunda çıkıyor. Ya bu değişecek. Yeni yöntemler çıkacak. Sonra bu yöntemler terkip edilecek farklı. Denemeler yapılacak. Çünkü bu, bu <gülüyor> bak bunu bizimkiler hiçbir zaman şey görmüyorlar. Dini bir dar anlamıyla dini bir şey olarak görmüyor. Bu beşeri bir hadise. Bilmeyle alakalı bir şey bu yani. Evet. Şimdi ee, Razi zannediyorum yine. Geçen hafta şeyden bahs, Sipahi bahsettim hatırlarsan. Evet. Razi Niyatul Niyatul okulda diyor herhalde. Ee, yöntem meselesini tartışırken diyor ki özellikle o bilginin e, dini olanla ee, nakli olanla ilişkisi tartışıyor diyor ki şimdi öyle konular vardır ki diyor Üçe ayrılıyor bunu öyle konular vardır ki akılma bilinir Aklı burada geniş anlamda kullan yani insanın idrak güçleriyle alakalıdır veyiyle alakalıdır muhayilesiyle zihniyle alakalıdır efendim aklıyla alakalıdır bunların diyor gidip burada semî olanaya ya da nakli olanı müracaat etmemin bir anlamı yok örnek veriyor mu hocam bir sürü bir sürü aklınızda var mıdır e, net diye soruyorum. Yani Tanrı'nın varlığı ve birliği mesela. Mesela. Teolojik bir konu. Ya da ne bileyim ben. Nasıl bir şey ev yapacağız. Nasıl devlet kuracağız filan. Akılla yani, bilin. Tabii. Sadece akılla bir. Akıl derken burada basit anlamıyla akıl değil ama. Yani insanın idrak kapasitesi gücü, Kognitif yapısıyla alakalı. İkincisi. Sadece Semih olan. Ahiret hayatını sen akli olarak bilemezsin ya. İnanıyorsan. Haber sana. Haberi sadık sana. Nasıl bunu anlatıyorsa öyle. Şimdi e, mesela aklı ilahiyat dediğimiz, e, Tanrı'nın varlığı, birliği filan bu aklı, bunun için vahye gerek yok. Ama Tanrı'nın özelliklerini sen inanıyorsan... Bu şey anlamında söylüyorsunuz değil mi bunu? Bir e, yaratıcı e, sandra, bir ilk tabii, ilkenin tabii, varlığını tabii, tabii, yani mutlak, fark etmek. Mutlak olan, mutlak tamam. olanla insanın ilişkisi. anlıyor muyum? İlahi olan neyse artık ne ad veriyorsan bunun için vahye ihtiyaç yok diyor. Ee, üç, üçüncü bilgi türü ise akli ve nakli ya da akli ve seminin karışık olduğu konular. Burada da burada da akıl e, nakle takaddüm eder. Çünkü zahire muhalifse muktaza ya aklın gerekliliklerine muhalifse şey nakil e, tevil edilir. Nakil tevil edilir. Şimdi Bu ve nübüvvet bir sürü konu veriyor. Bu, Burası da yani hem duyduğum hem e, aklet düşündüğüm. Hayır orada akıl açıklayıcıdır. Temellendirici Hı. değildir. Şimdi canım sen dini, tamam, tamam. E, akılla inanıyorsun zaten ama orada ilkeleri, kavramları vaz etmiyorsun. Onları açıklıyorsun sadece. Temellendirmiyorsun. E, ve hükmünü de şöyle bitiriyor. Çok ilginçtir o da. E, akli konularda, bahusus da felsefi, bilimsel konularda nakil bir delil olarak kullanılamaz diyor. Yani bakın ben sık sık bir şey söylüyorum sen konuşurken bizim şu anda yüksek İslam kültürü dediğimiz 150 yıl öncekisi babaannelerimizin dini. Biz yüksek İslam kültürünü bilmiyoruz yani. Hocam bu çok şey sert. Evet, evet. sert. Bu şimdi ara vakti gelmiş ama dönüşte Razi'nin bu cümlesini bu son hitama erdirdiği... Ama biz, biz bugün şeyi tamamla hiç giremeyeceğiz bak dikkat edersen ee... ne Harizmiye ne e, e, Cabire hiçbirine giremedik o zaman önümüzdeki hafta benden yeni başlık istemeyeceksin bunları konuşacağız. Olur hocam tamam. hiç sorun yok evet. ama bu burayı e, bu nakil e, tam neyi kastediyor razi ne anlamamız lazım oradan e, o kelimeden oraları dönüşten sonra birazdan yani açalım. Çok açık bence onun üzerine fazla da bir şey gerek yok ama konuşalım istiyorsan evet. Ee... Kısa bir ara, aradan sonra buradayız tekrar. Önümüzdeki yaklaşık 20 dakikada e, pek çok meselemizi konuşamadık ama. Hiçbir şey konuşamadık daha, biz şey, yöntemlere giremedik Yusuf. E, hocam, iyimser olmaya çalışıyorum evet. <gülüyor> izleyicilerimiz adına karşısında. E, Temel de, özelliklerine bahis, Evet, en azından tarifini verdik, e, o haritayı çıkartmış olduk ama az önce geldiğimiz yerde kaldığımız e, bahis, Razi'nin, Fahri Razi'nin e, o cümlesini, Felsefi ve düşün, Felsefe olanlar. bilim diyelim bugünkü anlamıyla. Felsefe bilimde, Felsefe, bilimde nakil, bilillendirme, nakil, e, e, temellendirmek için kullanılamaz. Buradaki nakil sadece dini, semiyi kabul etme. Mesela Aristoteles dedi ki, Batlamüs dedi ki, i̇bn Sina dedi ki ne bileyim ben bugün için kullanıyorum. Einstein Kant dedi, dedi ki, ki. Bunlar delil değildir tek başına. Bu da nakildir. Anlatabiliyor hmm. muyum? Ya da falanca yerden duydun, filanca yerden. Bunlar delil olmaz yani. Denetlemeden onları, onları mantıki bir, akli bir süzgece tabi tutmadan, falanca dediği, yani otoriteyi kabul etmiyor burada hiçbir konuda. Anlatabiliyor muyum? Ben, sorgulamadan, tahkik yönteminin kurucu değil mi razı? Ben tahkik etmeden, aklın mizanına, neyse o bilginin doğası, bazı bilgiler, diyelim ki pratik uygulamaya bağlı olabilir. Yani sen bir makineden bahsediyorsun, ama hiçbir zaman onu yapmamışsın. Sırf, sen büyük adamsın diye ben o makinenin doğru olduğunu kabul etmem etmem etmem diyor yani. Tamam. Yani kısaca rivayetle bilim olmaz diyor. Tabi. Yani ne hangi bilim olmaz? Hadis bilimi olur. Rivayetle doğa bilimi olmaz. Rivayetle matematik olmaz. Rivayetle mantık olmaz diyelim kısaca. Peki konumuzun dışında ama biraz da riskli yine de sorayım. Diyelim ki tıpla ilgili bir bilgi hadis Razi'nin önünde. O hadistir o, tıp bilimi değildir. Bizim gelenekte öyle o kadar. Canım. Tabii canım. Tamam. hocam. Tamam. Tıp Medreselerinin müfredatına bak var mı orada? Bu bizim... bunu şey için hani az önce söylediğiniz yere ilişkin böyle de saçma sapan bir tartışmada dö döndü dönüyor Hayır, Türkiye'de. Hayır, onu çözülmüş o canım yani o İbn Haldun'un mukaddimesinde de bizim onlar çözülmüş konular. Onlar çözülmüş konular. Burada önemli olan bugün bu... için de bu geçerli bak Raz'in tespiti. Biz Kant dedi diye bir şeyi doğru ya da yanlış kabul edemeyiz. Ya da sevmediğimiz bir adam bir cümle söyledi. Sırf sevmediğimiz için yanlış kabul edemeyiz diyor Razi. Bakacağız buna. Aynı şey İmne-i de söyler. Bilim der. Mesela herhangi bir otoriteye, bir, e, saygıyla yapılacak bir iş değildir der. i Sem. Aynı bunu söylüyor. Batlamüs meselesinde ya da diğer klasik kadim bilim adamlarıyla ilişkileri anlatırken... Bir otoriteye saygın, hatta nefret etmek de bir şey değildi. Ben falanca da nefret ediyorum, söylediği her şey yanlıştır. Hatta hatta daha da ileri gideyim, i̇bn Nefis'in söylediği bir şey. Bir şey eski olduğu için bilimsel olmaz, yeni olduğu için de bilimsel olmaz. Ama bu çok eski bir şey, dolayısıyla doğrudur, Öyle yok öyle bir şey. Ya da bu çok yeni bir şey kardeşim, dolayısıyla do değil. Bunu sen o yöntemin kriterine göre tahkik edeceksin. Doğru mu değil mi? Eee... Kast edilen en geniş anlamıyla bu. Kişisel bir soru sorayım hocam size. Kişisel. Evet. Kişisel. Ee, şimdi bu klasik dönemde bu cümleler peşe koyuyoruz. Bugün de geçerli bunlar. Elbette geçerli. Fakat bundan habersiz bir tartışma son 10 yılda da değil. Yani Türkiye'nin son yıllarında devam eden. Yani İslam'da bilim var mı? Gibi. Ya boşver onları. Gibi yok şu kişisel soru dediğim şu zaten. Onlara vakıf biri mesela nasıl boğulmadan tüm bunları izleyebiliyor yani şimdi razinin bu cümlesi, bir nefsin o cümlesi. Allah sabrını evet. veriyor diyelim ne bileyim ben. Hakikaten şimdi bakıyorum hocam ya bu gözle yani. Şimdi bak Yusuf fizik yapmak için, herhangi fizik herhangi bir tanemde çalışmak için gideceksin nesnenle birebir muhatap olacaksın. laboratuvarda çalışacaksın. Asunumsun gözlem yapacaksın. Matematikle yapacaksan bunu çeşitli matematiksel fizik var, matematiksel asunum var filan. Nesnenle muhatap olmadı. Şimdi çıkıyor diyor ki e, kelamdan bir şey olmaz. Hangi kelam metnini okudun? Baştan sonra hangi kelam okudun ya? Zaten bunlar historik şeyler, tarihsel şeyler. Tabii ki bir bütün olarak bir şey olmaz. Kimse bir şey demiyor. Oradaki espriyi anladın mı? Şimdi bak ben Batı üniversitelerinde, Amerika'da, Kanada'da görev yaptığım zaman şunu fark ettim. Bilim tarihinde herhangi bir klasik metni çalışmadan bilim tarihi üzerine yargıda bulunamıyorsun. Klasik felsefenin hangi metni üzerine çalışmadan, felsefe üzerine konuşamıyorsun ki klasik felsefe. Arapça bilmiyor arkadaş. Farsça bilmiyor, Osmanlı Türkçesi de bilmiyor. E, bu konuyla alakalı hiçbir metin okumamış. Ne optik okumuş ne... Yani elbette hepsini uzmanca bilemeyebilirsin ama bir bak bakalım bunun bir... Genel bir resim, genel bir anlatın olsun. En azından konuştuğun konuya bak. Tabii ya. Yep, tabii yep yeni tabi şeyler öğreniyorsun. Bu bir de envantere çıkartılmamış henüz yani üzerine ikinci çalışmalar tamamlanmamış bir medeniyet üzerine konuşuyorsun. Ee, çok böyle ezbere kendi nefretlerimiz ve sevgilerimiz üzerine. Övgü ve sövgü cehaletin iki farklı yüzü işte. Hep diyoruz ya, bize bilgi lazım. Bu varı yok, yoku var göstermek değil. Bilgi o dönemin şeyinde, bugüne de oraya yüklemeyeceksin. Niye böyle yaptı ya? Bu senin derdin o adamın derdi. Adam işine bakıyor. Adam orada ne yapıyor? Ona bir bakmıyor. Bir anla bakalım yani. Ondan sonra yorumlarsın. Hatırlıyor musun? Ama eserleri okumak lazım. Şimdi nihayet dört cilt. metalik yedi cilt. Yani hangi birini okuduğunda e, konuşuyorsun. Onları okumadan da üzerine konuşulabiliyor ya hocam. Niye ya hepsi okunmaz ama belirli metinler var. Temel metinler var. En azından, en azından... E, ...klasik kültür alınabilmek için... ...temel ders kitapları var. Sekyaki'nin miftahını şöyle bir... tam uzman olma o konuda ama... ...benaat nedir bir... ...daha adam... E, bir, şey, ...bir şiir paylaşıyorsun... ...bunu hakiki cihetten yorumluyor. Mecaz nedir? İstihare nedir? İstihari temsiliye nedir? Hiçbir fikri yok. Ve bu fikri yok derken vatandaşlık kastetmiyorum Okumuş insanlar yani bunlar. Sen mecaz mı yapıyorsun? İstihare mi yapıyorsun? İstihari temsile mi yapıyorsun? E, kinaye yapıyorsun? Hiç. Düz e, cümleye e, hakikat cihetinden bakıyor, mutabakat arıyor mesela. E, bu, bu ya yani ne bileyim ben, bir şeye bak, bir matematik metinlerine şey bir bak, neler okutuyor bunlar? E, fizik metinlerine bir bak, doğa felsefi metinlerine bir bak, optik metinlerine bir bak. Ya da bu konuda birinci sınıf e, kaynaklar değil mi? Birinci sınıf, ikinci çalışmalar. Birinci sınıf, ikinci çalışmalar var. Bu konuda uzmanları var, onların metinlerini bir oku. Yani öyle ezbereye olacak işler değil bunlar tarihi sevgimizin ve nefretimizin konusu hatta ibret konusu olmaktan çıkartıp bilgi konusu kılalım be hmm. yani nedir bu ya yani tabii zor bir yani ya seviyoruz ya nefret ediyoruz ya oradan bir ibret almaya çalışıyoruz ya kuvvet değiştirmeye çalışıyoruz tamam bunlar önemli ama önce o bilgimizin bir konusu kılalım onu bir malum bilinene dönüştürelim oradan ne öğrenilebilir? belli bir yöntem dahilinde şüphesiz evet kastettiğim bu daha biz İslam dünyasındaki entelektüel çalışmaların ya da felsefi bilim tarihi açısındaki yöntemlerin tam bir analizini elde etmiş değiliz. Filo bu bilim adamlarımızı, bilim insanlarımız diyelim. Bunların hiyerarşik ilişkilerini bu hangi sorular var? Bunlar konusunda net bir şeyimiz yok bizim. çerçevemiz yok şu anda. Biz bunları çok lineer okuyoruz. Ondan sonra kendi aralarındaki o tabakalaşmalardan da farkında fazla farkında değiliz. Ezber sloganlar üzerinden. Uzman arkadaşlarımız var ama bunlar da o büyük resmi oluşturacak bir şey evreye henüz gelmedi. Yani bunları bütün o ikinci çalışmaları bir anlatıya dönüştürecek ki bu bir tek bir anlatı da olmaz. Farklı anlatılar da mümkün. E bunları henüz kurulmuş değiliz. O açıdan erken bahsediyorum. Ne demiştim hatırla? Şu anda bizim burada konuştuklarımız bile, şu program bile evet. 25-30 çöp olabilir demiştim hatırlarsan. Mütevazı olmak lazım. Böyle çok da iddialı olmamak gerekiyor. Yani bak mesela baksana bir şey söyleyeyim, şimdi aklıma geldi. Şimdi hikmet illet sebep. Şimdi, bir kere sözlüğü iyi bilmek lazım. Ve bu sözlük de çok şey değil, tek düze bir sözlük değil, tek katmanlı değil. Yüzyıllara göre değişiyor, coğrafyalara göre değişiyor. Şimdi e, şeyin, diyelim ki... Hani, Tamamen farklı bir alandan örnek vereyim. Basta dil okulu vardır. Kufe dil okulu vardır. İkisinin de terimleri farklı. Bilmezsen karıştırırsın metinleri. Hmm. Yani şey olarak dil bilimlerinde ve dil felsefesinde farklı kelimeler kullanıyorlar. Terimleri farklı yani. Sen şimdi klasik metni açtın. E, diyelim ki eğitimin Kufe geleneğinden Basla metinlerini anlamakta zorlanırsın. O sözlüğü bilmen lazım. Çünkü bir bilim kendi sözlüğüyle okunur. O sözlüğü bilmeden okuyamazsın ki bunu. Evet. Bu, ve bu dediğim gibi değişiyor da bazen ya yani dönemlere göre. Sen belli bir döneminkini bilmen de yetmiyor. Kolay mı bu? Niçin Amerika'da, Avrupa'da binlerce uzman var bu konularda çalışan? Ve aynı konuyu farklı dönemlerde, farklı perspektiflerle çalışan insanlar da var. Aynı konu. Sen daha... E, en önemli isimlerinin tam bir külliyatına sahip değilsin. İbn-i Sinan'ın biz tam bir külliyatına sahip değiliz. Farah de değiliz. O eser onun mu değil mi? Tartışmaları devam ediyor hala. Tam bir külliyatına sahip değiliz. Yani orijinal Arapçasından neşredilmiş değil. Türkçe tercümelerine girmiyorum zaten. Ama konuşuyoruz yani. Bu bile yeterli bir şey hocam. Yani nasıl bu kadar köşeli laflar edilebilir? cehaletten sevgi, nefret e, ikilemi tarih bizim şu andaki kimlik çatışmalarımızın ideolojik çatışmaların malzemesi sembolik eee unsurlar olarak kullanılıyor. Her, bir türlü buradan çıkamadık. Her gün ya. yeniden boğup yeniden kuruyoruz. Tabii tabii. Ya şimdi adam mesela Emevi bilmem ne diyor. Ya Emevi dediğin 90 yıllık bir olmuş gitmiyor. Abbas'ı da anlarım. Çünkü üzerine Abbas'ı gelmiş 500 yıllık, ondan sonra Selçuklu gelmiş, Osmanlı gelmiş, Eyyubiler gelmiş, Memlükler gelmiş, Emirilerin esamesi mi kalmış canım? Yani Emevi İslamı diyor mesela, ne İslam? O sonradan Orientalistlerin İslam dünyasındaki çatışma öbekleri oluşturmak için kurdukları kavramlar ya. Yani. Keşke olsa, bak öyle bir şey yok ki, ölmüş gitmiş yani. Kemiklerini bile bırakmamışlar. <gülüyor> Anlatabiliyor muyum meseleyi? <gülüyor> Bir de bunların özellikle 19. yüzyıl sömürgecilik kolonyalist çağda İslam dünyasındaki fay hatlarını, çatışma alanlarını e, oluşturmak için geliştiren teorilerden de haberdar olmak lazım. Bu şu demek değil, oryantalizm mahkum edelim değil. Onlara pek çok şey borçluyuz. E, ama dikkatli süzerek okumakta fayda var. Eee baştan beri söylediğiniz şeyi o konuda da işletelim diyorsunuz. Tabii, tabii tabii tabii Kendi anlatımızı kendimiz oluşturalım. Kendi anlatımızı kendimiz eleştirelim. Kendi anlatımıza kendimiz yeni alternatif anlatılar üretelim. Biz yapalım bunu yani. Ya aynaya bakıp kendimizi görelim ya. Aynaya bakıp başkasını görüyoruz. Veya hiç aynaya bakmadan kendimiz hakkında hakem kesiyoruz. Ben şunu şu an iyi veriyorum ona. Şimdi aynaya bakıyor adam. Bakıyor ki gömleğinin düğmeleri yanlış iliklenmiş. Bir kaymış mesela. Hmm. Ee, gerçekliğe dönüp gömleğini düzelteceğini aynayla kavga ediyor. Ya aynadan onu düzeltemezsin çünkü bu bir yansıma. Anladın mı? Yani şu andaki tarih yazı diyelim yani bir bir bir yansıma. Aynayla kavga ediyoruz. O onu dedi bunu dedi ya gerçekliğe git işte. Orada malzemeler duruyor. Yani gömleğini düzelt yani. Gerçeklikte problem gerçekliğin yansımasıdan e, yansımasından değil, gerçekliğin de problem varsa onu düzeltirsen aynada o ya, doğru yansıyacaktır yani. Bugüne çok canlı da bir e, etkisi var ya hocam. Bu mümkün mü yani bunlar Var çünkü biz biz diye. biz tarihimiz dedim ya birazcık kimlik çatışmalarımızın ideolojik beklentilerimizin gelecek kaygılarımızın malzemesi kılarak ele alıyoruz. Bir bilgi alanı olarak e, belli bir yöntem dayanında almıyoruz yani. Nasıl bir gelecek tahayyülümüz varsa geçmişi ona göre inşa ediyoruz. Her açıdan, herkes için. Ama tahayyül akli bir şey değil. Tabii ki eğer bir yöntem dayanında bunu yaparsan e, ben onu denetleyebilirim. Denetleyemiyoruz ki. Onun için kavga, küfür, eleştiri hakaret konusu oluyor yani. Bunun örneği var mıdır diye soracaktım. O yüzden yani... E klasik dünyada ya da bugün çağdaş dünyada başka yerlerde var mı? bizde tabii. çok canlı ya hocam burayı çok değiştirecek bir şey en ufak. Tabi tabi dedim bizde mesele işte kimlik meselemiz. Kimliğimizi çözemedik biz hala. Biz kimiz sorusuna henüz tam bir cevap veremedik miyiz? Biz e, Türkiye'de. Tabi tabi. Biz tabii. kimiz sorusuna cevap verip tek yolu var. Biz kim olacağız? Bugün için. Tabi ben onu, onu yer ya yazdım ya da bir sözü size söyledim. Biz, geçmişimizde problemimiz yok aslında. Bizim geleceğimizde problemimiz var. Biz gelecekte kendimize nasıl bir yer görüyoruz? kendimize nasıl tahayyül ediyoruz? Bu konuda bir fikrimiz yok ya da ortak bir fikrimiz yok. Onun için geçmişimizi de buna göre sürekli değiştiriyoruz. Geçmiş sürekli değiştiriliyor. Hmm. Türkiye'deki bugünkü tartışma, bugün derken bugünü kastetmiyorum tabii ama bu değil mi? Baştan aşağı. Evet. Biz kimiz sorusun cevabını vermek için biz ne olacağız sorusunun cevabını Tabii. vermemiz lazım. lazım. Gelecek tasavvurumuz neyse geçmiş ona göre organize oluyor. Evet. Uzun iş. Bir toplum bunun cevabını vermiş olmalı değil mi? Ya da zaman zaman değişir mi bu? İşte o, o toplum dediğin tek bir toplumsa verilmiş oluyor zaten biz onu hani tek bir toplumağına gelemedik dedik ya, bunun üzerine konuştuk. Hocam buradan devam etmek isterim ama... Sen, moralin bozuldu. Evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> Yok, konuştuğumuza göre demek ki çözeceğiz. Önemli olan bunları halının altına hmm. süpürmek, bunları kendi soru konusu kılmamak, farkında olmamak. Bir şeyin farkındaysan, onunla bir şekilde yüzleşeceksin. Bir şekilde çözülecek bu. Çözmek zorundayız bunu yani. Peki sorayım, devam edeyim o tek topluma e, ulaşmanın e, bir yani uzun bir konu tabii bu ama asgari bir çerçevesi ya da ilkeleri bağlamı çünkü buradaki tartışma biraz şeyle dönüyor. Sağıcı ya de da değil bilmiyorum. Yaşam tarzı. Yok yok. Ortak gelecek kaygısı olan e, bir yapıya dönüş yani or, geleceği için ortak kaygılarımız, ortak beklentilerimiz, ortak ümitlerimiz varsa geçmişe ilişkin de ortaklıklar vardır. Yani o müşterekliği, ortaklığı e, artıracak. Onun metafizini yapmamız lazım. Bunu artıracak e, enstrümanları devreye sokmak lazım. Nasıl aslında? O yüzden uzun konuşmak. Konuşarak, var. tartışarak. Farklı e, gerçeklik yorumları. Onların olması başında farklı gerçeklikten kastettiğin ne? Fiziksel gerçeklik mi? Böyle farklılıkları ortadan kaldırmıyor mu? Bu, bu birlik, e, farklılıkları ortadan kaldırılan bir şey değil ki. Onunla beraber, ona e, tabii. rağmen. Tabii tabii. Yani şuna, şu. bizim ortak bir dil bilgimiz olsun. Herkes istediği ağza istediği lehçeye göre, istediği şey konuşsun. Argo da konuşabilir. Bizim gramerimiz yok ya. Yani. Tarihimizin grameri yok. Ortak bir gramerimiz yok. Kastettiğim o bak. Şimdi bir dilin ortak bir Türkçe diye bir gramer var mı? Ve Biz bunu okutuyor muyuz okullarda? He. Ama herkes farklı şey konuşmuyor ama... Birey olarak da farklı konuşuyoruz. Tabii. Bölge Tabii. olarak da farklı konuşuyoruz. Hatta argoda konuşuyoruz. Ama bir gramerimiz var. Kastettiğim bu. Yoksa... E, uniform... Tek biçimli bir yapıdan bahsetmiyorum. Bizim şu anda... Geleceğe ilişkin ortak bir gramerimiz yok. Geçmişe ilişkinin dolayısıyla ortak bir gramer üretemiyoruz. Doğru. Tamam bu. Gramerin bu. Gramerin kurulmasında... E... ...farklı öneriler... ...olacak. Orada bir ittifak hmm. ve Olur. birlik sağlayamıyoruz işte. İşte sağlayacağız işte. Zaten sorun da bu diyorum ya sana. Bunu sağlamamız lazım. Bunu da konuşarak, anlatarak, evet. anlaşarak. Konuşarak, müzakere ederek, tartışarak... Hmm. ...tarihsel tecrübemizi masaya koyarak... ...onu yeniden üreterek, onu eleştirerek, kritik ederek... Efendim, ...onu çoğaltarak, tadil ederek... ...tamir ederek, tedavi ederek neyse hep sağlıklı bir şey olması gerekmiyor problemler varsa o çözerek e, millet olmanın gereğini yaparak neyse uzun konu. Eyvallah peki dışarı giderseniz hocam sizin e, hem doğuda hem Sen batıda konuyu bıraktın ha. Evet evet, evet, evet. pek çok yerde bulundunuz evet. hem e, tırnak içerisinde söylüyorum tabi bunu Hristiyan dünya. Hem Müslüman dünya açısından. Böyle yok artık. Bu senin kafanda var. Ne Hristiyan dünya var, ne Müslüman dünya var. Kültürel anlamda diyorsun evet, değil mi? Evet kağıt üzerinde. Orada var. mesela bu gramer meselesi nasıl çalışıyor? Yani İslam dünyasının ülkelerinde bir ortak gramer var mı müstakil olarak? İslam dünyasının dışındaki dünyada bir ortak... O nasıl kurulmuş? Orada bir tecrübe alabileceğimiz şey var mıdır? beri acaba? Var tabii. İngilizler var, Almanlar var, Fransızlar var, Ruslar var. Alabilirsin. Bu örneklerin tamamı hocam şey, buarak grameri kurmuş. Bir şekilde kurmuş ama. Hmm. Millet olmak kolay mı ya? Yani her günle yarın elbette. Her kültür her kültür millet olabiliyor mu? Her millet devlet kurabiliyor mu? Kolay mı? Dünyada bir sürü farklı kültür var. Her kültür e, millet olmuş mu? Doğru. Bugünden yarına tabii mümkün değil mi? Hani bin küsür yıldır e, var olan bir milletin hala... Önce bu cümleyi herkesin kabul etmesi lazım işte. Hmm. Bin yıllık tarihi bir tecrübemiz var. Hatta bin yıldan da öte. E, tarihi bir tecrübemiz var. Bu tarihi tecrübeyi masaya koyup analiz edelim cümlesini kabul etmek lazım. Anlatabiliyor muyum? Oradan başlıyor iş zaten. Evet. Hmm. Eyvallah. Eyvallah. Şimdi bundan sonra dön Harizmiye, dön Biruni'ye, dön İbn Eiseme, değil mi? Sen mahsullaştın zaten. Evet. Bu, bu, bu zor bir şey değil. Üzerine konuşulduğu müddetçe, fark edildiği müddetçe, bunlar hepsi aşılır. Bunun üzerine örtmek makul, sağlıklı, anlamlı bir şey değil ama değil mi? Yani buradaki yaşadığımız sorunu millet olarak top bir sorun etmenin kaç yıl var, hiç farkında olmazsın. Yani hastalığının farkında olmazsın yani <gülüyor> e, tak gidersin, kadar gidersin. E, gidersin ya da farkında olursun görmemesinden gelirsin e, bu da bir ahmaklıktır zaten Hı. ya da sorunu yanlış yollarla yanlış yöntemlerle yanlış tedavilerle çözmeye çalışırsın e, hepsi ayrı sıkıntı yaratır önemli olan burada sorunu fark etmek ve sorunu e, en doğru yöntemle nasıl çözebileceğini e, müzakere etmek sakin bir şekilde mesele bu Şimdi biz şeye gelelim bak. E, onun üzerine konuşuyorduk. Hı hı. E, sözlük demiştim en son hatırlarsan. Evet. Girmeyeyim de o sözlüğü söyleyeyim. Şimdi, hikmet, illet, sebep. Evet, mesela hı hı. şimdi bunlar bile, bunları bile bilmeden bir sürü şeyi karıştırabilirsin Metin Okurken. E, Üç kavram. Tabi. aynısı değil Tabii, tabii. Hocam. İşte mesela hik, hik, diyoruz ya felsefe demeyelim, hikmet diyelim diyenler var. Ya hiç fark yok aslında. Hikmet, e, Horasan, Sufilerinin geliştirdiği bir kavram. Ama buradaki orasan erenleri... ...sonraki Ahmet Yesevi'ye nispet ettiğimiz Horasan eren değil, daha önceki. İlk dönem. Bunlar kendilerini hikmet ehli olarak görürler mesela. Ne demek burada bir hikmet? De bunlar. Sufi. Ne demek hikmet burada? Evrenin... ...evrenin bir bütün olarak ya da varlığın... ...hangi hikmete binaen yaratıldığını... ...ve evrendeki diğer tek tek var olanların varlığa gelme hikmetini bulmak. Hikmet burada bir tür yine neden tırnak içinde ama ilahi neden. Hani deriz ya Cenabı Hakk'ın hikmeti. Güneşin yaratılma hikmeti diye kitaplar yok mu? Evet. Bu. derindeki. Tabi daha sebebi. böyle tabii daha şeyde. Sonra bunu felsefe alıyor. Hikmet felsefi hikmetlenmesin nedeni bu. İlletli düşünmek ya, yani, nedenli düşünmek. Ama bunu teolojik nedenleri, metafizik nedenleri ve fizik nedenleri birlikte dikkate alarak düşünüyoruz. Dolayısıyla hikmet en genel anlamıyla bugünkü tabirleri kullanıyorsak teolojik neden demek. İllet, betafizik neden, sebep, fizik neden. Şimdi diyelim ki siz e, Tusi'nin e, astronomi kitabını okuduğunuz zaman illet kelimesini kullanıyor. Ama Kutbutin Şirazi'yi okuduğunuz zaman sebep kelimesini kullanıyor. Bunlar bazen birbirinin yerinde kullanılıyor, onun için metinlerde çok ayık olman lazım. O düşünürün, o bilim adamının, bilim insanının değil. O zaman bilim insanı yok. Bilim adamı genelde de. Ee, ama şu anda bilim insanı diyoruz ya. E, ha, genel resmini, genel yaklaşımını, genel yöntemini, genel özelliklerini bil bilerek o terimleri kullanacaksın. Lafız olarak aynı kelimeyi kullanır, mefhub olarak farklı şeyi kastedebilir. Şey için söyledim bunu ya. Yani metinleri okumak ya da o meseleleri okumak öyle basit, hadisi değil. Yani açıp hemen geçilmeyecek şeyler hmm. değil ya. Dil bilmek sadece ilk <gülüyor> adım. Yani Ya şimdi hepimiz Türkçe biliyoruz ama Türkçe hukuk metnini hepimiz okuyabilir miyiz? Orada bir terim dağarcığı var. Bilmek hmm. ıslahları, terimleri bilmektir biraz da. Sen şimdi kuvvet nedir, güç nedir, momentum nedir, efendim, bozon nedir filan bunları öğrenir. Fiziği de öğreniyorsun. Fiziğin bir terimleri var. Yani kuantufiziğin kendine göre terimleri var. Değil mi? Kozmolojikin kendine göre terimleri var. Şu falan. Dolayısıyla klasik genellikle de terimler var. Hem genel olarak bilimin terimleri var, hem o bilimin altında çalışan bilim adamların terimleri var. Hem bunlar yüzyıllara göre değişir, yerlere göre değişebilir. Biraz önce basta ve kufe yan yana ama ikisinin farklı terminolojisi var. Bilmek hususen ve doğrudan bunları bilmek değil mi? Dilden önce. Tabi tabi bak şimdi adet kelimesini kullanıyor. İkisi de sayı demek ama birinin mefhumu farklı. Pitagoriyendir, öbürünün oktidescidir, öbürü harizmicidir. Sen bunu çıkartamadan meseleyi karıştırırsın birbirine. Zaten mesela kimsenin 2 artı 2 eşitliği 4'te problemi yok ya. Kimsenin Jüpiter'in hareketiyle problemi yok. Bunu anlatamıyorum. Mesele onların zeminindeki anlam önermeleriyle alakalı. İtiraz o. Sen sayı nedir? Sen tutup sayıyı mesela biri Tanrı kabul edersen, Tanrısal güç verirsin ona bir Müslüman itiraz edecek tabii. Etmese zaten Müslüman değil. Buradaki Müslüman dinle de alakalı değil. Kendi anlam değer dünyası zemininde inşa edecek o açıklama önermeleri. Ne yani? Hem yaratıcı Tanrı'ya inanıp hem de hareket etmeni, hareket edeceği mi kabul edecek? Yanlış ya da doğru. Adamın şeyinin tarzını, tavrını bir öğren. Hmm. Kimsenin ışığın yansıması, kırılmasıyla problemi yok canım. Ama sen ışığa tutar, e, ilahi bir güç verirsen, müdebbir bir güç olduğunu kabul edersen, itiraz edecek tabii. Etmesi o zaman ne anlamı kaldı ki bu iş? Bugün fizik yaparken meseleleri bir tanrıya dayandırdığında bilim adamları itiraz etmiyor mu? Evet. E diyor. E o zaman da ters farkı yok bundan. E tabi canım. Yani bugün sen tırnak içinde teolojik bir dille fizik yaptığında bu bilim değildir diyor adam. O dönemin şartlarında da herkesin kendi göre bir dili var. O dile uygun değilse o anlam önermenin uygun değil. İtiraz edecek tabi. Yani ne yapacak? Evet. Böyle bir şey olabilir mi? Yani zaman mekanı aşan bir bilim. Bir yöntem yok ki. Her medeniyetin ha bu süreç içerisinde yollar kısaldı. iletişim ulaşım belki ortak bir dil kuruyor insanlar. Bu ayrı bir konu tabii. O da önemli. Kurabilirsek ne hala. Ama onun da kendine dayandığı zeminde bir metafiziği var. Eyvallah. Ee... Anlam önermesi olmadan açıklama önermeliyle bilim yapılmaz. Einstein'in geçen hafta söylediğim şeye gelir. Aptallar da bilebilir ama anlayamazlar. Biz anlamı Aptal. Ancak o açıklama önermelerinin içinde inşa edildiği anlam küresi içerisinden yaparız. Ve anlamlar hep değişiktir. Her, her medeniyetin kendine göre bir anlam dünyası var. Diyelim ve burada duralım hocam. Ee, no, yine yeterli, vaktimiz bitti, bitti ve biraz açtık hatta. Tamam. Aslında sonlara doğru da tam demleniyor. Ee, çok daha keyifli bir yere geliyor. Evet. Ruz ama burada durmak zorundayız. Önümüzdeki hafta tekrar aynı saatte Cumartesi günü 22'de karşınızda olacağız. Hayırlı akşamlar.